Merhabalar, hayırlı akşamlar. TV.net'e hoş geldiniz. Soruların peşindeye hoş geldiniz. Biz her hafta olduğu gibi bu haftada yeni soruların peşinde olacağız. Türk düşüncesinin kodlarını ortaya çıkarmak üzere başladığımız bu uzun yolculukta. Her hafta olduğu gibi elbette. Bu hafta Allah izin verirse size Fatih dönemini hususen konuşmak arzusundayız. Osmanlı klasik dönemi, matematik çalışmaları açısından belki... Zirve kabul edilecek, edilebilecek bir dönem olan, Fatih dönemini yine siyasi bağlamı, politik atmosferi, tarihi çerçevesiyle birlikte ee, İhsan Hocam hızlı başlamak isterim yine. Çünkü her zamanki gibi 40-50 madde evet. soru tespit etmişsin. Ve diğer taraftan şey de var, özel isim çok olacak. O özel ri müstakil olarak belki hikayeleriyle vakit kalırsa sizden çünkü dinlemek istiyoruz. Evet. Doğrusu. Ee, hayırlı akşamlar, hoş geldiniz diyeyim önce. Oh, hayırlı akşamlar, hayırlı akşamlar. E, adetimiz olduğu üzere gene aynı şekilde başlayalım. Ben şeyi söyleyeyim hocam, bugün 26 Zilkade 1443. Onu evet. söyledikten sonra evet. İslam Araştırmaları Merkezi İSAM'da Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu. Evet diye bir program vardı ve siz orada bir açılış konuşması evet. yaptınız. Hem bu Osmanlı Türkçesi tenkitli neşir kursu nedir? Hı hı. Hem de şeyi belki tekrar açarak orayı. Yani bir metni tenkitli ele almak nedir? Bağlamı nedir? Anlamı nedir yani? Anlaşılmadığı için mi? Ona da temas ederek... İkinci soru için yaptığım açılış konuşmasını dinlemen lazım. Orada tenkitli metin ne demektir? Bunun teorisi ee, nasıl ortaya çıktı, nasıl gelişti, amacı neydi? Bu konularda e, tarihsel bir çerçeve çizmeye çalışmıştım. Onun üzerine konuşuruz ama önce şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz İslam Araştırma Merkezi İSAM, memleketin güzide bir kurumu. Ama sadece İslam ansübesini çıkartmakla kalmıyor. İşte, e, i̇kinci klasikler dediğimiz döneme ilişkin metinler neşrediyor. Kitaplar çıkartıyorlar, editli kitaplar. Bunun yanında bir de hem Arapça metinlerin tenkitli metnin hazırlanması hem de Osmanlı Türkçesiyle yazılmış metinlerin tenkitli metnin hazırlanması şeklinde çift e, programlı bir şey diyor, kurslar yapıyorlar. Hmm. E, özellikle Arapça metinlerin tenkitli metin metinlenmesi için yaptıkları çalışmaları bir kitapçığa da dönüştürdüler ve Türkiye'de bu artık bir e, başvuru kaynağı, bir kanon haline geldi. Yani bugün herhangi bir genç yüksek lisans ya da doktora tezi ya da başka bir amaçla bir Arapça metni, tenkitli metin hazırlamak istediğinde burayı ölçü alıyoruz. Hmm. O açıdan İsa'nın bir e, ölçüye de dönüştü. Bu bahsettiğimiz Osmanlı Türkçesi metinlerinin dördüncü kursu bu. E, pandemi dolayısıyla e, iki yıl ara verilmişti. Ben ikincisinde, ikincisinde üçüncüsünde e, yine aynı başlıkla tenkitli metin nazariyesi başlığında açılış konuşması yapmıştım. Dördüncüyü de arkadaşlar benden talep ettiler ama bu sefer tenkitli metnin mazariyesinin mazariyesi diyebileceğim. Hmm. Daha derin de bu e, özellikle Avrupa'da 19. yüzyılda ortaya çıkan tenkitli metin hazırlama ne o alt başlığı şuydu. Her kriz bir kritikle neticelenir. Şimdi kriz biliyorsun kritikle aynı kökten gelir. Kritik işte tenkitli metin e, kritiği eleştirisi yani. Bu kritik ortaya çıkabilmesi için krizin anlaşılması lazım. Avrupa ortaya çıkan kriz neydi? Hmm. Bu krizi çözmek için ne tür bir kritik girişti ve bunun metinle olan ilişkisi, hmm. ee, özellikle yazılı metinlerin edisyon kritiklerin hazırlanması, kritik edisyon kritik, edition kritik yani tenkitli neşli demek tam Türkçe'si bu. O çerçevede bir konuşma yaptım ve yaklaşık iki hafta süren bir kurs bu. çeşitli Türkçe Osmanlı Türkçe metinleri alıp onun üzerine bizzat e, pratik yaparak genç araştırmacılar, e, ülkenin dört bir tarafından gelen edebiyat metinleri, felsefe metinleri, mantık metinleri, yani Türkçe yazılmış hemen hemen her alandaki metinlerin nasıl tenkitli metnin hazırlanacağına dair çok ciddi bir e, kurs. Başında da Berat Açıl ile Sadık e, Yazar Hoca e, var. Tabii İSAM'ın sağladığı e, maddi imkanlar ve Ortamla da alakalı. Ona sadece e, doktor öğrencileri <gülüyor> katılabiliyor. yüksek lisans doktora öğrencileri, araştırmacılar hı hı. tabii tabii buna katılıyorlar. Dışarıdan yani şöyle sadece Metin okuyabilecek. Yok yok şöyle. E, bunu 20-30 kişi bu kurslar uygulamalı olduğu için öyle çok kalabalık olmaz. Hı. Yaklaşık bine yakın insan başvuruyor. Onlardan tabii 20-30 kişi hmm. seçilip yetiştiriliyor öyle kolay değil bu. Onun için her sene yapılıyor zaten. Bir tanesinin örneğini soracağım ama şimdi kriz dediniz, e, kritik. Evet. O krizi aşmanın, anlamanın ve aşmanın bir Tarihteki yöntemi. Tarihteki her krizi toplumlar aşabilmek için bir kritik geliştirilir, bir eleştiri, tahkik. Şunu diyebilir miyiz peki biz Osmanlı bir varsayım olarak kabul edersek bir kriz yaşadı. O krizi anlamanın, bir yere koymanın, aşmanın yolu Osmanlıların ürettikleri şeyi tenkitli... O, bu Osmanlılar alakalı değil, bu bizle alakalı artık. Biz bir kriz yaşıyoruz. Biz bir kriz yaşıyoruz. Yani bu krizi çözebilmek için, tabi bu krizin mantığını analiz etmek lazım. Bu krizi çözebilmek için iç, içinde yaşadığımız, şimdi yine kuracağımız ilişki kadar geçmişimizle de yine kritik bir ilişki kurmamız lazım. Eleştire bir ilişki kurmamız lazım. Hmm. Bu eleştirel ilişkiyi henüz tam anlamıyla e, kurabilmiş değiliz. Övgüsel bir ilişki hmm. ya övgüyesi övgü. Ya, ya öyle Evet. Bunu ortaya çıkartıyoruz. Somut bir örneği var mıdır hocam? Mesela hani bu bağlamı ilk kez duymuş dostlarımız için tenkitli meşhir, neşir neşir dediğimiz zaman tenkitli neşirde kastettiğimiz şudur. şimdi bak. Bunun bir, ifade. Bir teknik edip... bir teknik tarafı var. Diyelim ki İbn Sina'nın siz herhangi bir kitabını neşir Yazma kültürüyle yazılmış. Tarihsel süreç içerisinde bunun farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda istinsa edilen var. Bunları bir araya koyduğunuz zaman birbirine benzemiyor bunların bazen. Hmm. Burada eğer müellif nüshası yoksa, müellif nüshasına yakın bir nüshası yoksa, müellif, nüshası tar müellif tarafından kontrol edilmiş, görülmüş bir yoksa ne yapacaksınız? O nüshaların hepsini karşılaştırarak i̇bn Sina'nın yazdığına en yakın metni inşa edeceksiniz. Hmm. Ama bunu yaparken o nüshası farklarını da göstereceksiniz ki anlamın tarihte nasıl geliştiğini, bir metnin tarihte nasıl geliştiğini, nasıl çoğaldığını, nasıl dolaşıma sokulduğunu hmm. e, görebilirsiniz. Bakın bunun tipik örneğini vereyim aklıma gelmişken. Biz e, Kanada'da çalışırken e, İhvan-ı Safa'nın metinlerinin neşriyle e, Londra'da bir merkez ilgileniyordu. Biz de astronomi e, kitabını, İhvan-ı Safa astronomi kısmını e, inceledik. Çok ilginç bir şey. Herkes İhvan-ı Safa üzerine konuşuyor ama İhvan-ı Safa metinlerinin otantik bir yapısı şey yok ortada. Hmm. O kadar farklı ki Mesela diyelim ki eğer Hristiyan çevrelerde okunmuşsa tüm Allah lafızları silinmiş, Rab konmuş yerine mesela. Hmm. Tamam mı? Çünkü Arapçada Hristiyan Araplar kendini Müslümanlardan ayırmak için Rab kelimesini kullanır. Hmm. Hmm. Yahudi çevrelerde okunmuşsa Risale ona göre istinsahları, kopyaları, değişiklik gösteriyor. Şimdi siz Bırakın felsefeyi, mantığı, dini metinleri. Astronomi yani bellidir oradaki astronomik teoriler, gezegenler teorisi filan. Orada bile neredeyse büyük farklar var. Ortak bir metin inşa etmekte oldukça zorlandık. Hmm. Hele hele çok çoksa bir eserin. Onun ortak bir metin inşa etmek öyle kolay değil. O açıdan... <gülüyor> ...klasik metinlerle hemarlanan arkadaşlar buna dikkat etsin. Ellerindeki matbu, yazı, yayınlanmış metinde çok itimat etmesinler her zaman. Hmm. Çünkü oradaki tüm müsalar görüldü mü? Farkları nedir? Özellikle felsefe metinlerinde bir kelime pek çok anlamı değiştirir. Hatta sırası, yer, yer, sırası bile o kelime başta değil de ortada yazılmışsa bile anlam değişebilir. Ona dikkat edilmezse de olmayan bir şey üzerine Tabii işte İbn Sina şöyle dedi derse İblis Sina hiç de öyle bir şey dememiş olabilir yani. Sonra onu tarihte bir yere koyamazsın. Ya da eserleri yanlış nispet ediyorsunuz. Diyelim ki biz Farah abiye nispet edilen eserler vardı. Bunların Farah olmadığını tespit ettik. Gazani nispeti hmm. denilen eserler var. Onun olmadığını tespit ettik bu edisyon kritik yöntemleriyle. Anladım. Çapraz okumalarla tabii. Peki şu buna dahil... Yazma midir? kültürü çünkü bu. Şu buna dahil midir hocam? Biraz sonra konuşacağımız Fatih dönemindeki meseleleri. Tehafüt tartışmaları meşhur. Evet. O tartışmalarla ilgili bir edisyon kritik çalışması yapılırsa, o tartışmaların niye yapıldığını, neden ortaya çıktığını doğru yerine Koyabileceğiz. Yani siz de. daha sahih bir metin elde edersiniz. O dediğin sorular daha çok tehafütün tarihsel bağlamıyla alakalıdır. Hı hı. E, o, onu size, size vermeyebilir tek başına. Hı hı. Ama sahih bir metin ortaya çıkartmış olursunuz. Anladım. Ya bu sadece Arapça metinler, Osmanlı, Türkçesi metin, Farsçesi metinler için değil. Biz bugün tabletler için aynı şeyi yapıyoruz. Ki Sümer destanı olduğunu bildiğimiz Gılgamış'ı çok farklı versiyonları var. Hangisi doğru? Çünkü tarihsel süreç içerisinde bu devamlı yazılıyor, üretiliyor. Tabii çıkartılıyor, ekleniyor filan. 5-6 versiyonu var. Bazılarına yeni hikayeler ekleniyor. Bu Yunan dönemi... destanları içinde, masalaca... Anadolu kültürlerindeki metinler içinde geçerli. Bir de bunlar bilim metinleri içinde geçerli oluyor. Felsefe metinler içinde geçerli oluyor. Çünkü matbu bir kültür yok Yani siz bir kitaptan bin tane basıyorsunuz, gönderiyorsunuz. Öyle bir şey yok ki. Kitabı mühelif yazıyor ya da imla ettiriyor. O sonra istihsan yolu ve çoğaltılıyor. Ee, müstesiller, kopya edenler hata yapıyorlar. Ya da tahrif ediliyor. Ee, bilerek. süreç ha, Bilerek değil. Ha, bilerek de yapılır ama büyük oranda konuyu bilmeyen hattatlar. Kullu hattatun cuhal diye bir tabi var ya. Her hattat cahildir. ...şu anlamda konuyu bilmiyor. Matematik metnini bilmek zorunda mı bir canım ve hattat? ya nispetle. Tabii. Dolayısıyla bu yazma kültürünün bir uzantısı son derece ciddi bir şeydir. Bunu çok örnekleri var. Ben belki burada daha önce anlattım. Bir öğrencim bana i̇bn Sinan'ın yanlış yaptığını mantık çıkarımında kıyas yaparken yanlış yaptığını söyledi. Nereden bunu çıkarttı dedim. Metni gösterdi. Dedim ama bu metin edisyon kritik yani tenkitli metin bu. Bunu yapan arkadaş meseleyi anlamamış olabilir. Yazmalarına bak. Çünkü i̇bn Sina yani arkadaş tabii şey cesur arkadaş. i̇bn yani Güvenlik... Sina'nın hata yaptığını düşünüyor basit bir kıyasta. Hı -hı. E gitti baktım hocam haklısınız. E, şey edisyon kritik yapan, tenkitli neşe hazırlayan kişi meseleyi anlamamış. Hı -hı. Ona çok dikkat etmek lazım. Kolay evet. iş değil yani. Eyvallah evet. böyle bir çalışmaydı. Evet, tebrik ediyoruz bunu hem düzenleyenleri hem yapanları. İnşallah devamı gelir. Genç arkadaşlar, bu alanda çalışan arkadaşlar... ...bu işin bilimsel bir yöntemini öğrenirler. Ee, evet. İslâm zaten başlı başına herkes için, tüm Türkiye için bir nefes Evet, Evet, e özellikle sağlıyor. İslami ilimler alanında gerçekten büyük katkıları olan bir kurum. Eyvallah. Hocam şimdi Fatih dönemine... E Epeydir devam eden program silsilemizde ee, Fatih dönemine gelmiştik. Sizin ifadenizde Yüksek İslam kültürünün de artık başladığı Beylik'ten imparatorluğa İmparatorluk ifadesine itirazınız yok, yok herhalde. Yok, hayır. Beylik'ten imparatorluğa geçiş dolayısıyla ona göre, yeni duruma göre de bir yeni model. Şimdi imparatorluğa itiraz eden arkadaşlar şu gerekçeli itiraz ediyorlar. Diyorlar ki Osmanlı bir sömürge devleti miydi? Emperyaldi. Klasik İmparatorlukların hiçbiri sömürge devleti değildi. Ee, sadece Osmanlı değil, Abbasler de değildi, Romanlar da değildi. Çünkü... Merkez çevre ilişkisine göre kurgulanmış bir yapıları yoktu, kapitalizm yoktu çünkü. Ee, modern imparatorluklarda... E, Kolonyalist bir zihniyet vardır. Merkez mesela İngiltere merkezdir. Diğer e, ele geçilen coğrafyalar çevredir. Onların ham maddeleri alınır, işlenir, onlara satılır. Hiçbir zaman vatan parçası olarak görülmez. Osmanlı için Mısır da vatandır, Balkanlar da vatandır, Anadolu da vatandır. Hepsi vatandır ve onun bedeli ona göre ödenir. Roman için de öyledir. Abbasler için de öyledir. Yani bu basit anlamıyla bir sömürgeci tarzı değildir. Bu modernlik sonrası dönem... Tabii, kapitalizmin olması lazım ki Konaryalizm ortaya çıksın. Eyvallah. Dolayısıyla tarihimiz aslında İstanbul mekanımız, şey, tarihimiz 1453 mekanımız İstanbul. Evet, sahne o. Evet bu tarihi ve mekanı niye vurguluyorum? Yine sizin bir ifadenizde geçen <gülüyor> ya da haftaya da önceki hafta 1453 tarihiyle ilgili tarihte bir rakam Değil, değildir evet. demiştiniz. Hem oradan gidelim hem de İstanbul'dan bahsetmek biraz da bizden bahsetmektir diyorsunuz. Evet, o evet. bizim çerçevesi. Evet. oradan gidelim hocam. 1453 ten sonra yeni bir durum ortaya çıktı. Evet. O yeni durum nedir? Niye yeni bir durum ortaya çıktı? Yani, bu bir yorum tabii ama benim yorumum şu. 1960'dan 960'ta 1960'da e, Orta Asya'dan Cende inen Selçukların başlattığı ve 1040'ta kurdukları devletin devamı olan e, bir sürecin artık temerküz etmesi, yerleşmesi. E, hatta İstanbul'un fethi dolayısıyla Edirne'den başkentin İstanbul'a taşınmasını eşitiren insanlar var. Biz devamlı ileri gideceğiz, niye geri dönüyoruz diye. Hmm. Devamlı Batıya diyoruz. Ee, bu açıdan e, bir tür şehir kurmak e, böyle basit bir hadise değil, kadim bir e, kültürün merkezi kültürel merkezi ele geçiriyorsunuz ve orayı sizin artık değişmeyen bir başkentiniz yapıyorsunuz, kapital yapıyorsunuz yani. Hmm. Kapitalin kökünde bir tapınak da var biliyorsunuz, tapınak şehirle ilişkilidir. Hmm. Artı sizin orası merkeziniz, her açıdan teolojik merkeziniz hukuk merkeziniz, devlet, politika merkeziniz, her şeyin merkezi haline getiriyor. Türk tarihinde böyle e, uzun süreli bir merkezin varlığı yok zaten. Yani Çok hızlı başkentte, selçuklular bile bir sürü başkenti var, değişiyor. Hmm. Sultana göre değişiyor. Sultan nerede? Otağını kuruyor, sonrası başkent oluyor. Konya'yı ee, nispeten gene ya da Bursa'yı ayırabilir Onlar tabii geçici şeyler, onlar bir aşama oraya ulaşmak için ama İstanbul bu açıdan... E, gerçekten bu sürecin e, temerküz ettiği, yoğunlaştığı, yerleştiği, bağdaş kurduğu ve bir daha da e, kalkmadığı bir yer. O açıdan bizim kimliğimizin oluşması, Türk kimliğinin oluşması. Hmm. Anadolu ve Balkanlar'daki Türk kimliğinin, Türk zihniyetinin, hmm. Türk hukuk bilincinin, e, Türk idrakinin artık oraya ne derseniz deyin oluştuğu bir yer. Yani basit bir fetih hadisesi değil yani mesele. Onu demek istiyorum. Hmm. Onun için bir basit bir tarih değildir 1453 demiştim. Bu evet. bizim tabii merkezimiz oldu. Şimdi İslam dünyasının entelektüel merkezi oldu mu oraya dönüştü Oluyor. mu soracağım. Ama öncesinde şeyi sorayım orada siyasal mı entelektüel mi aslında birkaç programdır entelektüel bir ilişki olduğunu gördük ama 1960'da işte Selçuk Bey Cend'e indi orada başlayan serüven 1453'te İstanbul'un alınması siz arasında doğrudan bir şey var diyorsunuz. Tabii, tabii. Bu sadece siyasi... Yok de... yok entelektüel aynı zamanda. Entelektüel. Zihniyet aynı zamanda. <gülüyor> aynı hikaye bu. Ha, şimdi diyelim ki Fatih dönemde yazılan bir matematik metnini al. Geriye doğru taşı oradaki içeriye canım. Hmm. Yani ben sana bunu tek tek göstereyim. Tıp kitabını al. Kelam kitabını al. Elbette inceliyor, gelişiyor, dirilişiyor ama... işin zemini, o metafizik zemin, kavramsal ve yargısal zemin aynı üç aşağı şükür. Şey o değişirse ilişki kuramayız. Kuramayız tabii Peki, yine bir ara soracağım. Çok özür. Ee, yani şöyle düşünebilirsin. Bir kilim örülmeye başlanıyor. O devam ediyor. Elbette kilim çok renkleri değişiyor. Mahiyeti değişmiyor ama. Renkleri, iplikler daha kaliteli hale geliyor. Daha inceliyor. Çünkü entelektüel olarak da gelişiyorsunuz. Hmm. Ee, mesela işin içine Türkçe giriyor. Yani teorik düşünme nize Türkçe artık bir aracı oluyor. Ondan önce yok Türkçe. Yani Selçuklar döneminde Büyük Selçuklu olsun, Adun Selçuklu olsun... Türkçe... sizin nazari düşüncenize... müdahil değil. Burada artık müdahil olmaya başlayacak yavaş yavaş. Önce tasavvufi çevrelerde, akabinde de... artık kelam metnini, mantık metnini, müzik metnini, tıp metnini... astronomi metnini, coğrafya metnini... Türkçe yazmaya başlayacaksınız. Türkçe sentaksa göre... yazmaya başlayacaksınız. E, dolayısıyla gelişme var ama alttaki o temel e, yapı e, aynı. Onun Eyvallah. için sürekli bahsediyoruz. Eyvallah. 1453'te hocam Fatih, e, ona da konuşacağız ama nevi şahsına minhasır. E, çok iyi, an, çok iyi yetişmiş de. bir insan. Ben onu söylüyorum. Yani İkinci Murat o açıdan gerçekten dahi bir sultan. E, şimdi şöyle, bunu nasıl kazandılar, nasıl elde ettiler, baştan biri var mı bilmiyorum ama... ...bir mefkure var ortada. Bir mefkure bir fikir var. O fikir etrafında... ...bir gelecek öngörüşünde bulunup... ...çalışıyorlar. Osmanlılar... ...basit anlamıyla... ...sadece böyle bir... ...devlet olarak... ...bir politik örgütlenme biçimi değil. Basit anlamıyla. Aynı zamanda bir gelecek iddiası olan... ...bir şey zihniyetleri de var. Mesela... ...böyle olmasaydı... ...hukuk merkezli... ...o dönemin hukuku tabi... ...hukuk merkezli... ...bürokratik odaklı bir yapı kurmazlardı... ...yani Osmanlıları bana... ...özetle desen... E, şeyi, ...hanedanı bir tarafa koyarsak... ...bir kere... ...güçlü bir bürokrasisi var... ...ve bu bürokrasi belli bir hukuka göre çalışıyor... ...ve bir de ilmi bir zihniyet var... ...bir bilgi merkezli bir yapıları var... ...o dönemin bilgisi tabi... E, ...o açıdan... Bunu öngörüyorlar. Fatih de buna göre yetiştiriliyor. Eee Amasya'dayken aldığı dersler, hocaları, İtalyan hocaları bile var. Roma tarihi okuyor. Yunan tarihi okuyor. Ondan sonra bildiği diller bunlar hmm. çok bazen mübalağa ediliyor ama belirli oranda Kesin bildiği diller var. tabii tabii. Hmm. Okudu. Banarlı'nın söylediği haklı o zaman hocam. Nihat Sami. Nin. Ne diyor? Ee, hocalarını sayıyor Fatih'in. Bu hocaların elinde Hangi Osmanlı şey sadece? Geç, geçen hafta ne dedik? O Monda ve ekibinin oluşturduğu entelektüeller ve onların kurduğu A Fatih ve Fethi mümkün kılıyor. Hmm. E, onların içerisinde tabii Monda Hüstevi var, Monda Güranisi var, e, Ak var, bir sürü insan var, Hoca zadesi var filan. Monda hmm. e, O açık. Şimdi e, Şiin Fatih Sultan Mehmet'in Ufku da çok entesan. Yani bir onun adı Cem. Bir onun adı Beyazıt. Torun adı Oğuz. Ne demek bunlar? Cem, İran geleneğini temsil ediyor. Beyazıt, İslam geleneğini temsil ediyor. Oğuz, Türk geleneğini temsil ediyor. Bu Bunlar tesadüfü Karadeniz medreseleri, Akdeniz medreseleri. Osmanlı emperyal düşüncesinin fikriyatına göre medreseleri ad veriyorlar. Yani hiçbir sembol tesadüfi seçilmiş değil. Ee, Buradan hareketle İstanbul merkezli bir dünya e, tabii, tabii, cihan devleti. Tabii tabii yani şöyle ama eski Pers, İslam ve Orta Dünya Roma, Akdeniz geleneklerini şahsında birleştiren ve bunu e, Türk e, çatı kavramı altında bir araya getirmeye çalışan bir ...emperyal ufuk var. Adamla. Mesela bak... ...şeyden... ...Türkistan'dan bahşiler getirtiyor Fatih. Bahşi... katip filozof demek. Çin kökenli bir kelime. Ve bu Uygur bahşiler... ...den... ...oğlu için... ...Uygurca bir alfabe hazırlatıyor. Bu minnet kütübantısı duruyor hala. Bunlar benim tespitlerim değil. Bunları zaten hocalarımız tespit etmiş, ortaya koymuşlar. Kendisinin de... Uygurca yarlık ve bitirileri var. Ne demek yarlığı? Mektupları var. Kendisinin, Fatih'in. Hmm. Ee, Oğuz destanlarını tekrar ürettiriyor. Siyasi sebepleri de var bunun. Ee, ondan sonra e, Osmanlı silahlarına kayı damgası basılmaya başlanıyor mesela. Pek çok örnek verilebilir. Şimdi bunlarla vakit kaybetmeyelim. Dostlar e, müthiş bir ufuk var. Bir tarafta Arapça, bir tarafta Farsça, bir tarafta Türkçe var filan. Hem iyi yetiştirilmiş devlet tecrübesi etrafında bulunan devlet adamları hem de bir mefkure verilmiş kendisine. O gelenek içerisinde bir ideal ideal idası var. O idayı gerçekleştirmeye çalışıyor. Büyük bir dünya devleti kurmaya çalışıyorlar. Hmm. O nizam-ı alem kavramını da hemen 100 yılın sonunda buradan üretecekler. Devleti ebet müddet. Bunlar üzerine daha sonra konuşacağız. Bunlar çünkü 14 15 yılın sonu 16 yılın başında çok ortaya çıkıyor. Çok böyle e, ...kristalize oluyor bu kavramlar. Nizam-ı Alem ve devlet-i evet müddet kavramları. Ve bu tabi belli bir açıdan da çok olumsuz etkiler olacak Osmanlı zihniyetine. E, onun üzerine konuşacağız. Söyleyeyim, tekebbürle neden oluyor. Bir körleşme, sistem körlüğü dediğimiz bir körlük ortaya çıkacak. Hı. O büyüklüğün kendiliğinden getirdiği bir tabi, şey halinde. Tabi, tabi gayet doğal. Bugün de öyledir. Sen Amerika'ya gittiğin zaman bunu görürsün. Benzer bir şekilde. İbn-i Haldun e, günün sonunda hep Yani attı. şöyle özetleyeyim. Fatih, Türk tarihinin yetiştirdiği benim kanaatim yine tabii e, filozof sultandır. Etrafında inanılmaz bir e, alim heyeti var. 120'ye yakın büyük matematikçi, astronom fizikçi falan var. Şairleri saymıyorum, sanatçıları saymıyorum. İnanılmaz İbn-i Sinacılar, filozoflar falan. Ama Sultan Sencer'in... Bu alimlerin tartışmalarına, müzakerelerini ürettiklerine... ...aktif olarak katılıp katılmadığını bilmiyoruz. Örneğimiz fazla yok. Hmm, Fatih. E, belki de ismine en çok eser nispet edilen Türk Sultanı da Sencer. Senceri. El Zijus Senceri. El Kanunu Senceri. El bilmem ne Senceri. Yani eserlerinin adında bilen Sencer şeyi vardır. <gülüyor> o açıdan çok büyük bir isim. Ama Fatih sadece... ...alimleri himaye etmek, onları yanında tutmak, onları teşvik etmek, onları finanse etmek değil. Aynı zamanda onların yaptığı tartışmalara katılmak, fikir beyan etmek ve hatta tartışmalar üretmek, onları tartışmaya teşvik etmek ve yazılan metinleri okumak, tekrar onlara geri verip fikir beyan etmek açısından konulara hakim bir adam. Yani adamın özel kütüphanesindeki kitaplara baktığın zaman bunlar sadece kütüphane, raflarına konsun benim adıma ne çok kitap yazılmış, ne çok isti, istisna demiş değil. Okuduğu örneklerinden biliyoruz yani bu Notları çıkarın var. Notları var bir de bizzat sorduğu sorular üzerine yazılmış metinler elimizde. O açıdan Hı -hı. hakikaten istisnai bir adam yani. E, yine de hani, tabii tam onu söyleyecektim hocam. Bir, o, Osmanlı'da temeli atılan e, entelektüel e, çalışmaların bir sonucu, hani, diğer Cem Sultan da hani kıymetli bir isim, sonra da kıymetli isimler var ama Fatih'in nevi şahsına münhasırlı... Şimdi e, siz söylemediniz. Muhtemelen ileride söyleyeceksiniz programın devamında. O e, topun çizimindeki balistik çalışmaları bizzat yapıyor. Teknik bir şey. yani ya, şey bunlar çoğaltılabilir. Yani adam şi ha, şiir yazıyor bir kere. Türkçe. Şimdi bak Fatih'in evet. yaptığı hemşeriden biri Türkçe'yi devlet dili haline getiriyor. Fatih'ten önce şiir yazan bir sultan var mı? Osman Gazi, Orhan Gazi, Birinci Murat, Yıldırım Beyazıt, Mehmet Çelebi var mı? İkinci Murat. İkinci Murat Türkçeyi çok önemseyen bir isim. Türkçe kitap tercüme ettirtiyor. Biliyoruz onları var. Elimizde dökümü. Ama şiir yazıyor Fatih. Ve Türkçe yazıyor bunu. Oğlu Cem Sultan şiir yazıyor. Türkçe yazıyor. Ee, Başvezir Bursalı Ahmet Paşa e, divan sahibi. Tüm, Türkçe yazıyor. Tabii, Necati ilk divan şairi kabul edilir bazıları tarafından. E, Türkçe yazıyor. Ve Teyva Devleti'nin ilk kadın şairi kabul edilen... E, o da ...dönemde. Beyazıt döneminde o. Ee, Hatice. E, ikinci, i̇kinci Beyazıt, Amasyalı. Hmm. Şimdi bak, onun ötesinde daha önemli bir şey var. Türkçe, yani... ...Batı Oğuzcası, Batı Türkçesi... ...Anadolu'da konuşulan dilin... ...manzum çok örneği var. E, onu biliyoruz. Şairlerimiz bunu zaten işte Yunus Emre'den... ...aşık paşalar filan geliyor. Nesir'de tercümelerimiz var. Ama nesrin inşası yani... ...Türkçe nesrin inşası, hakiki anlamıyla inşası da... ...Fatih'in hocası Sinan Paşa tarafından yapılıyor. Bu nes nesir inşa ediliyor ki... ...hemen Fatih'in dönemi ve akabinde... ...Nazari bilimlerin Türkçe ifade imkanı kazanıyor. Ondan önce dini metinlerdir. çoğunlukla Yüzde 99 dokuz derece diyebileceğimiz... Ama hemen Fatih'in akabinde e, bürokrasinin dili ondan sonra Fatih ve sonrasında bürokrasinin dili, müziğin dili, e, astronominin dili, efendim, coğrafyanın dili Türkçe olmaya başlıyor. Teorik metinler yazılıyor. Pratik değil. Ondan önce pratik metinler var. Diyelim ki astronomi aleti. E, pratik bir iş o. Ama teorik astronomi metni yok. Bana göster Türk tarihinde bir tane teorik astronomi metni Türkçe. Yok. Onlar hemen 16. yüzyılın başında yazılacak. Mantık metni, Türkçe mantık metni biraz böyle manzume tarzında var ee, daha önce ama hemen bakıyorsun akabinde tabii Türkçe mantık metni yazılıyor artık. Ee, bunlar hep o birikimle ve bu tesadüfi de değil basit anlamıyla bir birikim olabilir de bu birikimin yönlendirilmesi, bu birikimin tedbiri, bu birikimin siyasetine ihtiyaç var. Onu bizzat yapıyorlar işte bu dönemde. Bunu en güzel şeyde görüyoruz, bak. Ee, Osmanlı muhasebe sistemi nedir muhasebe? İşte matematiği yapan, hesapları yapan, e, ondan sonra katipler yazışmaları yapan insanlar. Şimdi biliyorsun Selçuklularda da, Anadolu Selçuklularda da bu büyük oranda Farsça yapılan bir iş. Elimizdeki metinlerde uygulamalarda uygulamalar da bunu gösteriyor. O ee, ve Fatih döneminde özellikle Fatih'in hocası olan Hayrettin Muhammed bilmem tam ismini hatırlamıyorum. Hoca Hayrettin. Hoca Hayrettin diye biliniyor. Onun için ben de onu kodladım onu. Onun yazdığı Farsça kitap, muhasebe kitapların şeyinde, kalemlerinde gündeme geliyor. Ama bunu kabul etmiyor Osmanlı bürokrasisi. Ve hemen Türkçe'ye tercüme ediyorlar. Türkçe metin yazıyorlar. Yazan da Hacı Atmaca. Yani isim, isim de çok hoş değil mi? Hacı Atmaca diye biri. Ve e, hemen bakıyorsun muhasebe matematiği ve e, katipler sınıfı Türkçe'yi merkeze alıp, Türkçe sentaksı merkeze alıp metinleri ona göre yazmaya başlıyorlar. Bu bile ki bu Osmanlılar'da İslam dünyasında olmayan ya da olsa bile günümüze gelmeyen bir geleneği de başlatıyor. Muhasebe matematiği geleneği. Hmm. ona ilişkin Türkçe ve hepsi hemen hemen Türkçedir. Yani yüzde, eğer 100 kitap varsa 99'u Türkçedir son döneme kadar. Hmm. Yani özellikle Osmanlı e, zihniyetinin pratik tarafındaki tüm metinlerin Türkçe kaleme alınması işte diyelim ki e, Şerifettin Sabuncuoğlu'nun metinleri, Cerrah Musa'nın metinleri filan bunların hepsinin e, Türkçe olması e, kişilerin tercihleri alakalı değil. Dönemin e, sosyo-politik, psikolojik yapısıyla da alakalı. Bir taleple alakalı yani. Eyvallah. O hocam yüzden... burada bir e, ara verelim. E, kısa bir aramız var. Tamam. E, aradan sonra yine burada olacağız. Yeniden merhabalar. Soruların peşindeye devam ediyoruz. Fatih dönemi felsefe, bilim hayatını, entelektüel ilmi hayatı konuşuyoruz. Biraz giriş yaptık ilk bölümde. E, şimdi hocam yeniden toparlayıp hemen e, şeye girersek. Osmanlılar ortaya çıktıkları andan itibaren ilmi entelektüel çalışmalara önem vermişler idi. İznik'teki şey. 960'tan beri gelen bir serüvenin, hikayenin devamı. 1453 tarihi ve İstanbul'un alınmasından sonra İstanbul'u sadece siyasi olarak değil, ilmi, entelektüel olarak da bir merkeze çevirdiler, çevirmek istediler. Bir plan, proje, program dahilinde evet. olduğunu söylüyorsunuz. Burada sadece, buraya girelim ama... Ee, Osmanlılar e, yine burada konuşmuştuk daha önceki programlarımızda İslam dünyasına sonradan eklenmiş İslam düşüncesine de hakeza ürettikleri düşünce itibariyle bir yapı idi. Şimdi İstanbul'un alınması, medreselerin inşa edilmesi yeni o yeni dönemde İstanbul'u bir merkez yaptılar kendileri için. İslam dünyası açısından İstanbul dikkate değer, ciddiye alınır bir merkez oldu mu ya da ne zaman oldu? Bu e, daha süreçte olur. Şimdi sabah geçirdiğin akşama merkez haline gelmez hiçbir şey. E, belli bir planın olacak. Belli bir süreç içerisinde o planı gerçekleştireceğini tahakkuk ettireceksin. E, akabinde ortaya çıkacak sonuç sizi merkez haline getirecek. O zamanla olan bir şey. Yani İstanbul 1540'da ancak İslam dünyasının merkezine dönüşüyor. Bir asır sonra. E acaba. tabii. E bu, hmm. Şimdi bu, buradan bir ders alalım ama. Sabahtan akşama hiçbir şey olmaz. Hadi kalkıp Türk Lönansansı yapalım. Biz çok yapıyoruz Türkiye'de bunları. Türk Lönansansı yapalım. Türk aydınlanması. He, oldu oldu yaparsın. Üniversite reformu. Yani Avrupa'da da bunlar sabahtan akşama olmuyor. Hmm. Ee, yapacağın bir şeyi planlayacaksın bir kere. Yürürken yolda da alınmaz bu kararlar. Yani tanzimat için 30 yıl düşünüyor insanlar. Zannediyor ki bizim insanımız. işleri iyi gitmiyor hadi tanzimat inan edelim. O zaman Sakallı Celal'in hikayesine benziyor işte bu. Tanzimat ilan edersin olmaz. Meşrutiyet ilan olmaz. E şimdi biraz da ciddiyet ilan edelim. Cumhuriyet ilan ettik olmadı. Ciddiyet ilan edelim diyor ya. Ona benziyor bu. Yani biraz ciddiyet ilan etmek lazım. Cumhuriyetten önce ciddiyet. Tanzimattan önce de ciddiyet. İmparatorluktan önce de ciddiyet gelir. Hmm. Yaptığın işi ciddiye alacaksın. Buna da öyle sabahtan akşama sonuç alınacak bir şey yok. Ha bir planlama yaparsın tutmayabilirdi. Ama önemli olan planlama yapmak. Kervan yolda düzülmez. Kervan yolda öyle çıkarsan eşkiye basar seni. Kervanın nereden gideceğini, nasıl gideceğini, nasıl yola düzüleceğini hesaplayacaksın. Marş yürürken beslenmez. O biraz e, a, akli melekeleri, olmayan insanların cümleleri bunlar. Marşı beslenersin öyle yürürsün. Bu, bunlar niye üretildi, nasıl üretildi, hangi zihniyet hizmeti bilmiyorum. Dolayısıyla burada ciddi bir planlama var, onu demek istiyorum. Ben şeyde, bu... şundan dolayı sordum hocam, çok özür Yine sizin ifadenizde o İstanbul'da ne olduğu üç başlıkta kurumsallaşma, e, Türkçeleşme ve alim sığınağı olarak bir yerde ifade ediyorsunuz. Evet. Siz de hatırlamıyorsunuz. Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Dünyanın her yerinden alimler geliyor ya, o birden atmosferi o, değiştirmiş o, midir olmaz acaba? Olmaz bu. Şimdi bak, önce e, devlet kuruluyor. Yeniden organize ediliyor. İmparatorluk diye bir devlet kuruyorsun. Mekanizmalar ona göre belirliyorlar. Bunlar benim işim değil. Vezirlik müessesesinden tut... Hanedan içi ilişkiler, ee, bir kere alim bürokrat diye bir tip ortaya çıkacak. Sonra e, kurumsallaşma. Kurumsallaşma olmadan devlet olmaz. Devlet kurumları kuruluyor. Özellikle biz tabii dediğim gibi, yine onlar benim anladım ama medreseler kuruluyor. E, Fethihten hemen sonra yedi tane medresi, kilisi medresi yapıyorlar. Semaniye medreselerini kuruyorlar. İstanbul'da çeşitli yerlerde medreseler açılıyorlar İmparatorluğun çeşitli yerlerinde Medreseler E Şimdi siz devleti kurduğunuz kurumlarda hazır e Neye göre iş yapacaksınız Ölçtüğünüzde bir zihniyet meselesi var İlmi zihniyetinin siyasetiniz ne olacak Bakın Hayat tedbirle gider Tefekkürü tedbire dönüştüreceksin Tedbir ne demek Bugün Türkçesi yönetim ve yönlendirme iki anlama gelir Tamam? Mı? Yani siz... E, büyük bir ordu kurduğunuz zaman nasıl yöneticinizi bilmiyorsunuz. Ya da büyük bir fabrika kurduğunuz zaman nasıl yöneticinin tedbiri bilmiyorsunuz yani. Tedbirin olabilmesi için amaçlarınızın olması lazım. Çünkü hmm. bir işin yönlendirilmesi... ancak bir yöne sahipse mümkündür. Yönlendirme, yönetme, bir yöne sokma demek. Yön kelimesi orada merkez. Bir hedefin olacak. E, tabii. Fabrika kurduk, bu kurduk işte. Keyfimize bakalım. Fabrika kendi kendine iş yapmaz. Dolayısıyla bir zihniyete ihtiyacınız var. E bu zihniyet neticede belirli bir içeriğe göre çalışır. İçeriği yani müfredatınızı belirleyeceksiniz. Dolayısıyla bunlar yavaş yavaş oluşa, oluşan şeyler. Dediğim gibi imparatorluğa geçtiniz. O siyasi tarihçiler, kurum tarihçileri, burokratik tarihçilerin hocalarımızın yaptığı çalışmaların büyük oranda ortaya konulmuş bir şey. Sabahtan akşamı sancı da oluyor burada. Çünkü her yenilenme Mevcut toplumsal tabakaları rahatsız eder. Yerleşik çünkü... toplumsal tabakalar var. belirli iktidar alanları var. Ee, ekonomik, iktisadi... kazanımlar var. Bunlar gidiyor. Mesela diyelim ki... Fatih Sultan Mehmet... vakıfları büyük oranda devletleştiriyor. Tasavvuf, özellikle... tarikatların elindeki vakıfları. Mesela Aşık Paşa, Zade... tarihinde Fatih'i çok... önemsemez. Onu çok eleştirir. Niye? Çünkü zarar görmüş bir ailedir. Yani onun için... O tarihleri, o kitapları yazanları da hemen böyle balıklama atlayıp almamak lazım. Hangi toplumsal katmanda, sınıfta, niye göre bakıyor? Ee, mesela Fatih çok zayıftır Aşk Paşızade'nin tarihinde. İkinci benzer yazılmış. Çünkü problemi var Fatih'le. Anlatabiliyor muyum? Ee, ya da e, Osmanlı Devleti'nde şeyler çıkıyor ortaya. Belirli, e, rahatsız olan kesimler çıkıyor. Bugünkü yok mu Türkiye'de? Özellikle devleti yöneten siyasi elitler arasında belli bir parti geliyor, diğer bürokrat bürokrasi ona göre organize ediliyor, diğer kesim nasıl olur aynı dönem yani insan değişmedi, onu demek istiyorum. Sonra kurumlar kuruyorsunuz, e, bu kurumlara bir zihniyet ilmi zihniyet e, şey yapacaksınız oluşturuyor. Bence e, fetin ve akabinde gelişen e, sürecin önemli şeyi bu zihniyet meselesi. Niye? Şimdi şimdi kurumları kurdunuz. Niye göre çalışacak bu kurumlar? Yani Semaniye medreselerinde niye göre kitap okunacak? Hangi konulara öncelik vereceksiniz? Hangi yöntemi tercih edeceksiniz? Şimdi İngilizler tutup hegelcilik okutulur mu Oxford'da? John Stuart Mill ne diyor şeye? Russell'a yuh sana diyor ayıp. Bir İngiliz idaresi olabilir mi? Zavallı Russell ömür boyunca inanmadığı empirizmle uğraşıp durdu. Niye İngiliz'im? Ben empiriz olmam lazım. Anlatabiliyor muyum? Ya da bir Amerikalı pragmatist olur. Bir Alman işte idealist olur, romantik olur ne bileyim ben. Yani bugün bile e, devletlerin o kültürlerinden kaynaklanan, toplumların kültürlerinden kaynaklanan belirli felsefi pozisyonları var. İstisnalar var ama o milletin ana bir pozisyonu vardır, bir tutumu vardır. Şimdi siz devleti kurdunuz, yeni bir iş yaptığınızın birincidesiniz. E, ...ne tür bir pozisyon alacaksınız? Meşayip bir pozisyon mu alacaksınız? İşraki bir pozisyon mu alacaksınız? E, kelami bir pozisyon mu alacaksınız? Ekberi bir pozisyon mu alacaksınız? İslam dünyasında çeşitli pozisyonlar var. Ve bunları siz... ...Anadolu'daki kültür birikimi dikkate alarak... ...İznik'ten itibaren... ...önce Davud'un Kayseri, sonra Molla, Fenari... ...etrafındakilerle... ...belirli bir seviyede getirdiniz. Evet. Geçen hafta üzerine durduk bunların. Şimdi... E, Nasıl bir zihniyet tercih edeceksiniz? Birini mi tercih Mesela Fatih ve etrafı. Ha bir de şunu söyleyeyim. Bu Cüneyt Arkı filmleri gibi değil bunlar. Fatih kafasında gören eseni yapıyor değil. Hayır bunlar çok ciddi planlamalar. Müzakerelerle yapılıyor. Hukuk devleti yapılan edilen hukuka uygunluğu araştırılıyor. Ve etrafında çok ciddi bir ekip var. Bunlara danışılıyor. Hem prokratik e, ekip hem ulema ekibi var. Bunlara danışılıyor. Bunlar sabahtan akşama ben şunu yapayım, ben bunu yapayım. Fatih diyelim ki bir şeye karar verse bile etrafındaki alimlere danışıyor bunu. Fatih sıfır noktası değil e, bu durumda. Yani devlet haklı var. Ya bir ekip var. O ekibin önemli bir üyesi ama önemli bir üyesi. O kadar. Hmm. Ya ben böyle istiyorum, böyle yapın. Öyle bir şey yok. Hele ilmi, ilmin siyasetinde ya tedbir belli bir fikre dayanır. Belli bir tefekküre dayanır. Zaten tefekkürle tedebbür, fikirle tedbir ikiz kardeş. Yazıtura gibi. Birinde soyut kavramlarla ve yargılarla kurulan bir çerçeve var. Diğerinde ise bu çerçevenin, bu çerçevenin, bu modellemenin günlük hayata, pratik hayata belli bir amacı ve gayeyi dikkate alarak uygulaması söz konusu. Yani şöyle de diyebilirsin. Bir model var, bir ceket modeli var, bir pantolon modeli var. Ama bunu ölçü alarak büyültüyorsun, küçültüyorsun. Yani herhangi bir eyleme, bir gaye katarsan, bir amaç katarsan, o tedbire dönüşür. Tedbir, onun için ortaya tedbir çıkar. Dolayısıyla bu sabahtan akşama böyle kişisel tercihlerle tek bir kişinin tercihleri yürüyen bir iş değil. Onu demek istiyorum. Şimdi Fatih burada sembol olduğu için onun üzerinden konuşuyoruz. Yoksa Fatih biraz sonra anlatacağımız mı? bu hakimat projesini için gidiyor? Fenerizadeh Ali Çelebi'ye soruyor. Hmm. Etrafında gider alimlerini soruyor. Böyle bir şey var ama bunu nasıl yapabiliriz diye. Belli bir e, konsensus bir şey oluşuyor. Şimdi ki... açayım mı hocam? Hmm. Şimdi siz söylerken tabii, e, yukarısı ve aşağısı Osmanlı toprağı. E, 1453 tarihindeki şeyi söylüyorum, fethi. Ne demek yukarısı aşağısı? Yani Balkan, e, İstanbul'un diğer tarafı Balkan. Hepsi değil tabii, belli bir yere. Kadar e, bu, bu tarafta durumda. Hakeza. Anadolu'nda belli bir kesimi. Fethedilen yer aslında 1453'te küçücük bir yer. Evet. Toplamda o nasıl bir moral ki 1453 tarihini ve şeyi baz alıp, Orada artık yenilen yeni bir ya sayfa. Ya şimdi şöyle, İstanbul'u fethetmek, toprağı fethetmek değil ki, anlamı fethetmek demek ya. Hmm. İstanbul'un tarihsel süreç içinde taşıdığı anlamı fethediyorsun. Oradaki ruhu fethediyorsun, oradaki içeriği fethediyorsun. Toprak meselesi değil ki bu. E git o zaman Türkler niye Anadolu'yla uğraşıyor, gitsinler Afrika'yı fethetsinler. Silah biliyor adamlarda yani. Bütün Afrika kıtasını fethettik, Ne olacak? E zaten Buspek ne diyor şeye? Sömürgecilere. Gidiyorsunuz e, Amerika'da, Latin Amerika'da e, silahı bile olmayan insanları öldürüyorsunuz. Onlarla savaşıyorsunuz. Bununla övünüyorsunuz. Gelin Osmanlı ile savaştınız da diyor 1540'ta. Anlatayım bu mesele toprak meselesi değil ki. Ya yani İstanbul'u bir toprak olarak, bir kale olarak görüyorsan yandık biz o zaman yani. Orada yüzlük bir Romayı fethediyorsun. Bir zihniyeti fethediyorsun. Bir direnci fethediyorsun. Ya, hmm. onun için zaten sana adamlar e, ya, bak Batı da oralarda bulunduğum sürece şunu gördüm. Batılılar şunu söylüyorlar. İstanbul'u fethetmeseydiniz sizinle hiçbir problemimiz olmazdı. Balkanları fethettiğin, orayı fethettin çok önemli değil ama İstanbul'u fethetmek o kültürün bir anlam dünyasına ele geçirmek demek. Hmm. Adam o anlamı onun için Reconquista'yı kuruyor. Or, hala orayı geri almayı düşünüyor. Ona göre tweet atıyor hala. Hı. Hmm onu çalışacak imajlarda bulunuyor. Onlar açısından eee bundan bu açısından. Bizim açısından. açımızdan da bağlamı? E, tabii ki Osmanlı yeni bir sayfaya geçiyor. Elbette. Elbette burada. tabii. E, o açıdan meseleyi anlam değer dünyası açısından baktığında tamam. bu. Eyvallah. Sorumu şundan ya dolayı. Adamın bayrağını ele geçirdin, mi? Bezini mi ele geçirdin sen? Tamam. Sorumu şundan dolayı sordum hani bunu söyleyin diye aslında. Küçük bir yer nüfus yok, toprak yok orada büyük Osmanlı bir muhakemat projesine geçeceksin. Orada geçecekse... bir Geist var, gaist. O gaisti evet. alıyorsun ve o Geist'i yok etmiyorsun ama bak, klasik fetih geleneklerinde Geist yok edilmez, temellük edilir. Hmm. Şimdi o bir süreçtir. Önce tevarüs edersin. Ne demek miras alırsın? Bu Abbasın içinde böyledir, Emirli içinde böyledir, tüm imparatorluk klasik imparatorluk sen böyledir. Tevarus edersin, yani ele geçirdiğin topraklardaki birikimi mirasçısısın sen. Onlar senin artık. Fatih'in kendisine Doğu Roma İmparatoru demesinin... Demesi... <gülüyor> diğer unvanları yanında. Sonra temellük edersin. Çünkü miras alınan her şey... Mülkiyete geçirilmez. Diyelim ki senin Allah gecinden versin. Ee, baban vefat etti. Büyük bir kütüphanesi var. Ee, sana miras kalır ama... Hukuk kitapları senin hukukla hiç alakan yok. Verirsin kağıtçıya onun gibi. Temellük ediyorsun. Mülkiyetine geçirirsin... Sonra bu mülkiyetini geçirdiklerini temessül edersin, özümsersin, kendine ait kılarsın. Bu süreç tüm klasik imparatorluklarda var. Perslerde de var, Yunanlarda da var. Bu böyledir. Yani yoksa o büyük kültür atılımları nasıl gerçekleştirecekler? Yani sen Yunan kültürü diyorsun, Yunan kültürünün, matematik kültürünün neredeyse yüzde yetmişi Mısır ve Mezopotamya'dan geliyor. Ama biz buna Yunanlı diyoruz. Niye? Temessül etmiş çünkü adam. Onu kendi sistematiğinin, gayesinin bir parçası haline getirmiş. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Bizans'ın Geist'i yok edilmiyor. Olumlu ve olumsuz taraflarıyla. O Geist, mevcut Türk Geist'ine eklemleniyor. Zenginleşiyor yani o Geist. Dolayısıyla Türkler tarihte büyük bir rol oynamaya başlıyorlar. Dünya siyasetine yön veriyorlar. Hmm. Yani e, görülme e, nasıl diyelim dünyada herhangi bir iş yapmaya kalktığında muhakkak dikkate alacağın bir unsura dönüşüyorlar sadece savaş, savaşılacak defedilici gelencek değil artık. Politik bir güç, ekonomik bir güç, entelektüel bir güç, bir Geist olarak orada varlar ve hala varlar. O bizi devam ettiriyor. Onun için o, bu açıdan devamımız yoksa esas olan orada Osmanlı, Selçuklu, Karamanlı falan falan değil. O Geist'in, Türk Geist'inin o tarihsel süreç içerisindeki yolculuğu belirli dönemlerde temsilen ortaya Olarak ortaya çıkması. Her yani, konuda hesaba katılmak zorunda olunan bir güç. Güçe dönüşüyorsun. Sadece Batı için değil, İslam dünyası için de öyle. Fatih tam da bu noktada kanunnamesiyle başlayan o kurumsallaşma bahsedeceğimiz şeyi o yüzden başlatıyor. Çünkü tabii, yeni bir iklim var. Tabii yani bir tercihte bulunmanız lazım sizin. Dedim ya, e, neye göre çalışacak bunlar? Bir kanon lazım yani. Hmm. Mesela şimdi bak, Nur Osmaniye... Camisini biliyorsun değil mi? Nur Osmaniye camisinde bir e, kütüphane var. Nur Osmaniye kütüphanesi. Orada 2653 numaralı bir mecmua var. Tamam mı? Bu bizim Mehmet Arıkan genç meslektaşımın e, tespit edip yayınladığı makalede bu ayrıntı anlatılıyor. Şimdi bu mecmuanın kimin mecmuası? Fatih Sultan Mehmet'in mecmuası. Nasıl bir mecmua? Mecmuane demek birçok eserden okunan oluşan ciltlenmiş bir şey, Ona mecmua. Bir araya getiren, toplayan anlamında. Bu nasıl bir mecmua biliyor musun? A4 kağıdı değil de böyle uzun. Sığır dili dediğimiz junk tarzı bir mecmua. Niye? Çünkü cepkene konuluyor. Katlayıp. Niye? Savaşta bile yanında taşıyor Fatih onu. Dua kitabında nedir? Ee, i̇şte dua kitabı. Tabii şimdi ben sana söyleyeceğim biraz sonra dua kitabı. Birinci kitap... İbn Sina'nın el işaret ve tembihatı, tabii doğa kitabı. Evet. dua edersin sabahla. Nedir bu kitap? Meşhur felsefenin en temel metni. Meşhur felsefe dediğin unsurdan başlayıp Tanrıya kadar ve arasındaki her şey hakkındaki bir perspektif. Inanılmaz bir güçlü felsefi tutum. Peki Fatih bunu tek başına taşısaydı, devleti de ona göre organize edebilirlerdi. Ama hemen ikinci kitap onun eleştirisi, Gazali'nin tehdit felsefesi. O da yani. mecmuanın ikinci kısmı. Fatih onu da yanında taşıyor. İbn Sina'nın son büyük felsefi eserini yanında taşıyor. Evet. Gazali gibi bir devin büyük Onun eleştirisini yanında taşıyor. Bitmedi. 3. kitap Suhrawardi'nin Hikmetü'l-İşrakı. Ne bu? İşraki felsefenin en temel metni. Bitti mi? Hayır, bitmedi. 4. metin Ekberi geleneğinin en önemli metni Sadreddin Konevî'nin İftahü'l-Gayb'ı. İslam dünyası, dört büyük felsefi pozisyonun, dört önemli metnini adam savaşta bile yanında taşıyor. Çok acayip bir şey bu. He, i̇şte muhakemat projesinde bir, herhangi birini mutlak anlamda tercih etmiyor Fatih. Ya da o devlet, dönemin devleti. Bunları birlikte e, şey, tercih ettikleri nihai olarak e, o gelenek içerisinde yetişen alimlerin muhakkak tercih ettikleri bir şey olabilir ama... Buna muhakemat projesi diyoruz. Ne demek muhakemat projesi? Bu dört felsefi tutumdan ve bunun alt tutumları da var tabii. Herhangi birini ancak ele alacağımız mesele etrafında her bir tutumun yaklaşımını muhakeme ettikten sonra göz önünde bulunduracağız. Hmm. Karşılaş, muhakeme demek, karşılaştırarak yargıda bulunmak demek. Biz muhakemeyi bugün kullanıyoruz yargılama anlamında değil mi? Muhakeme etmek, bir fikri tartışmak yani. Şimdi ben sana bir soru soruyorum, sen bu soruyu tartışıyorsun, muhakeme ediyorsun. Ne demek? Zihnindeki birikime göre bunu sorguluyorsun. Fatih bunu yapıyor. Diyor ki, Varlık kavramı, meşayilerin bir varlık görüşü var. işlakilerin bir varlık görüşü var. Kelamcılar'ın bir varlık görüşü var. Ekberilerin bir varlık görüşü var. Biz bu varlık görüşündeki temel tezleri nasıl kabul edeceğiz? muhakeme edeceğiz birbiriyle. Nasıl muhakem edeceğiz? Bir, temel iddiaları bakımından. İki argümanları bakımından, bunlar burhani mi iknaymi mi? Yani sen dedin ki X Y'dir çünkü ama öyle çünküden sonra öyle bir delil kullandı ki o yönteme uygun değil, o burhani değil yani isp, bir şey kanıtlamıyor. Ben ikna etmeye çalışıyorsun, mugalta yapıyorsun, cedel yapıyorsun filan. Delillerini analiz yap edecek, edeceksin. O klasik tahkik ve tetkik yöntemini zati orada uygulayacaksın ve yani bunu da belli bir yönteme... ...göre yapacaksın. Ee, şimdi bu meşhur bir hikayedir. Şakaykun, Şakaykun de anlatır bunu Taşköbizade. Ee, Fatih ilk bu projeyi düşündüğü zaman... Muhakemat projesini Tabii. E, kad, şeyin İstanbul... E, ...kadısı olan... E, Alaaddin... tusi Hayır, hayır Tuzi değil. E, Fenarizade Ali Çelebi. Alaaddin Ali Çelebi çağırıyor. Fenerizade adı üzerine Monda Feneri'nin torunu. Hasan Çelebi'nin oğlu. Bu adamın özelliğine 27 yıl Orta Asya'da Türk dünyasını dolaşan Ali Kuşçu'nun Kadızade'nin özellikle Ali Kuşçu'nun tabii Kadızade olmayabilir o dönemde yanında yetişen Abdurrahman Camii Herat'ta bulunuyor ve yanına burası önemli Kutatku 1.2'yi alıp İstanbul'a getiren adam bu. Viyana'nın üstası, onun üstasıdır ve bunu Fatih'e veriyor. Fatih bunu okuyor. Kutatku 1.2'yi okuyan nadir adamlardan biridir. Fatih Hocam İstanbul. burada temel bir soru var. Bir, Kutat 1.2'nin e, önemli bir şey olduğunu o nereden biliyor? Alan Fatih nereden ya biliyor? Biz geçmişimizi, bu atalarımızı o kadar çok basit görüyoruz. Biz çok zekiyiz tabii onlar. Ya koca İmparatorluğu kurmuşlar. Daha şurada 789 kilometre toprağı bir arada tutmak için anımız ağlıyor. Kendi aramızda anlaşamıyoruz. Bir de ulus devletiz. O dönem ulus devlet de yok. Şimdi bak millet bunu anlamıyor. Sen Osmanlı İmparatorluğunda noktasın, nokta Türk olarak. Nüfusun var ya yok hükmünde. Yok hükmünde Türk nüfusu. Osman Turan Hoca ne diyor? 1071'den 1600'e en fazla 3 milyon insan gelmiştir Türk kökenli buraya. Yok hükmündesin ya. Balkanlarda e, Arap dünyasında size Türk mü var? Ezbere konuşuyor insanlar. Böyle bir ortamda sen devletin dilini Türkçe yapacaksın. Türkçeyi teorik, metin üretecek hale getireceksin ve bunu koruyacaksın 500-600 yıl. Ve, ve bunu zorlamadan yapacaksın bir de. O dönemde Birleşmiş Milletler yok, insan hakları yok. Herkese Türkçe zorla konuşturabilirsin ama insanlar bir arada tutamazsın. Bunu yavaş yavaş yapacaksın ve birçok birçok insanı Türkçe konuşur hale getirecek. Öyle bir devlet kurdular ki, o devlette yönetici olmanın en önemli şartlarından biri bir Türkçe konuşmak. Osmanlı Devleti en nihayetinde Türkçe konuşan Müslümanların yönettiği bir devlet. Müslümanlık bir şart ama Türkçe konuşmak da bir şart. Var mı böyle başka bir devlet daha önceden? Göktürk Devleti orada herkes Türk zaten mübarek. Göktürk Devleti bana örnek verme. O zaman herkes Türk ve Türkçe konuşuyor herkes. Sen burada bir okyanusun içerisinde bir adasın. Fakat bu adayı merkeze alıp bu adayı herkese kabul ettiriyorsun. Yani nüfusa bakma, şartlara bakma, ezbere konuşmak doğru değil bu açıdan. Değil ee, şimdi dolayısıyla bu adamların kafası çalışıyor. Kutatku Kubilik'in önemini Feneriz Zaydan niye bilmesin? Adam kökenlerini biliyor. Ee, diyor ki bu şeye, Feneriz Zaydan İçeribi'ye. E, ya aynı bak soru bu şeyde Şakaik'te. Ya bir, herhangi bir konuyu ele attığımızda filozoflar bir şey söylüyor, Ken bir filozof dedi, İbn Sina cılar, Ken amcilar bir şey söylüyor, Sufiler bir şey söylüyor, o bir şey söylüyor, bir şey söylüyor. Nasıl bunu biz şey yapacağız diyor yani. Ali Kuşçin, e, Fatih'in kafası karışık. Genç adam tabii, alim ama genç. Pek çok konuda böyle yapıyor. Bir kitap okuyor, orada bir soru var, ya yani bir tartışma var, bu tartışmayı takip ediyor, kafası daha kötü karışıyor. Tabi tabi. Birkaç örnek veririm ben sana. Hemen çağırıyor ulemayı. Davet ediyor. Ya akşam şu kitabı okudum. Şöyle bir soru var. Soru dediği de fizik sorusu, matematik sorusu. Ha. Ee, bunu bir çözün bana diyor. Ya ben anlamadım. Kafam karıştı diyor mesela. Herkes 11-12 tane adam metin yazıyor. Daha da karıştırıyorlar meseleyi. Hmm. Alimlerin çözdüğü mesela. <gülüyor> <gülüyor> Pensebeden bir mesele mi var? Daha da karışıyor mesela. Şimdi Fenerizade'den hmm. içeri bir... Mesela diyor ki ne hangisi mesela? Varlık kavramı diyor. Bu varlık kavramı konusunda kelamcıların dediği mi doğru? Filozofların dediği mi doğru? Ekberi geleneğin dediği mi doğru? Bizi bunu muhakeme etmemiz bu kelimi onlar kullanıp <gülüyor> uydurmuyoruz. Bunu muhakeme etmemiz lazım. Olur. Bilgi. Ne bileyim ben. Mesela illiyet, nedensellik meselesi. Bir sürü mesele var o dönemde tartışılan. O dönemdeki paradigma içerisinde anlamda olan. E, aynı şekilde mesela varlık e, meselesi tartışılıyor hocam. Varlık meselesinin tartışılması ya şey var. değil. Fatih'in entelektüel merakı gece okuduğu kitaptan hakkında kalan değil değil mi? Yani bir şey değil var ya, bu orada. Bu genel bir şeyden bahsediyorum. Şimdi o örnek vermek için söyledim. He. Bu genel. Ee, ya varlık meselesini tartışan zihin her meseleyi tartışır. Varlık hakkında konuşan zihin her konu hakkında konuşur ya. Evet. Varlık ne demek biliyor musun? <gülüyor> Ve ilk soru burada varlık. Fedalizane diyor ki, Sultanım diyor bu öyle kolay bir mesele değil. O dediğin muhakemeyi yapabilmek için aynı anda her konuya nüfuz eden bilen birilerine ihtiyaç var. Tabii bir de akran şeyi var. Yani o dönemde tutup Fenerizade şey, şey, şey içti hoca Hocazade bunu yapar demez yani. Psikolojik sahipler de var. Diyor ki bunu yapabilecek bir kişiyi tanıyorum ben. Kim? Abdurrahman Cami. Abdurrahman Cami eseri günümüze geldi. Bunu başardı mı? Kesinlikle başarmadı ama... Böyle bir şeyle oluyor ve e, bir ulakla ve bir miktar altınla bak, plan olduğu ne açık, nasıl açık belli bir, siz buradan şimdi e, İran'a bir adam gönderin bakayım. İran istihbaratı nasıl onu yakalıyor? Kolay mı bu işler? Ha? Bir ulak gönderiliyor ve altın yanında altın var bir de yani. Gidiyor şeyle görüşüyor Abdurrahman Camii'yle Fatih'in mektubu veriliyor. Ve o da Edduratul Fakire adlı kitabı yazıyor. Burada varlık kavramı açısından felsefecileri e, ekberi geleneği ve kelamızılara mukayese ediyor. Ve kitabı sonra ulağa verip ne kadar süre kaldıysa orada yani oradaki Osmanlı temsilcisi kimse büyük ihtimalle istihbarat mensubudur çünkü açıktan olmaz o. Geliyor Fatih e, ulaştığında Fatih'in cenazesi defnediliyor. Hmm. Proje en azından bu çerçevede şey kalıyor gibi gözüküyor ama de, bu öyle bir tarza dönüşüyor ki bak mesela İbni Kemal'in eserlerine bak hani en gelişmiş örnekleri veriyorum. Hemen akabinde Muhammed Berday'ın örneklerine bak hemen akabinde Taşköpizade'nin yazdığı eserlere bak bu artık bir düşünme tarzına bir yazım tarzına dönüşüyor resmen bir yazım tarzı yani. Bunlar, bu, bu saydığım üç isim, Tabii pek çok isim sayabilirim de... ...bu üç isim bunu en yetkin şekilde temsil ettiği için söylüyorum. Taşköpüzade'ye bakıyorsun, tamamen buradaki gibi. Yani bir mesele alınıyor. Diyelim ki bilgi nedir? Zihinsel bilgi nedir? Hariçteki nesnenin bilgisi insan tarafından nasıl idrak edilir? İşte matematiksel yargılan uzayı nedir? Mesela. Bu konuda filozoflar ne diyor? Hatta filozofların i̇bn Sina'dan alt grupları ne diyor? Bu Şunu diyor. Peki bunların delilleri neler? Eleştirileri. Sonra kelamcılar ne diyor? Kelamcılar'ın alt grupları bu konuda ne diyor? Eleştiriler. Sonra ekberiler ne diyor? Bugünkü bilimsel edisyon. Yapınca. Gibi yani. Sonra da e, kendi kanaatleri bu konuda ne? Elbette Taşkübüzade'nin kendi bir tercihi var. Şunu tercih ediyor, bunu tercih ediyor. Ya da bazen sentezleme yapıyor. Tamam? Mı? En güzel örneğin Muhammed Berday'nin madde konusunda yazdığı eser. Ben bu eser çok çarpıcı bir eser. Yayın hazırladık onu. Şimdi madde nedir? Ya madde nedir sorusu ta e, milattan önce binden beri tartışıyor. Oturuyor önce madde nedir konusundaki e, herhangi bir e, görüşe atıf yapmadan yapılan tartışmaları tastif ediyor. Hangi açılardan bu konu tartışılmış? Birinci bölüm bu. İkinci bölüm bu tasdif ettiği e, yapıların İslam düşünce geleneğindeki ekollere göre incelenmesi. i̇bn Sina bunu ne demiş? Kutbettin Şirazi ne demiş? E, e, Nasrettin Tusi ne demiş? Şemseddin Semerkand Necmettin tek tek inceliyor. Doktora tezi gibi yani. Her birine bir bölüm açıyor. Diyor ki Necmettin Katibi bu konudaki görüşleri. Üçüncü benim çok çarpıcı. İslam dünyasında yani İslam dünyasında kastettiğim Farabi'den başlıyor yani. Kendi dönemine kadar. Bu konuda tartışma yapan insanların ileri sürdüğü argümanların, delillerin ne kadarı gerçekten delil, ne kadarı cedel? İk, şey diyor, burhani ve iknaeni. Ya bu çok enteresan bir şey. Tüm delilleri buna göre tasnif ediyor. Profesyonel bir çalışma yani. Diyor ki mesela İbn Sina'nın şu delilleri gerçekten iyi bir argüman. Mantıksal açıdan tutarlı ama şu delili diyalektik bir şey bu. Orada yani gevezelik yapıyor. Bunu gösteriyor tabii. Hmm. Ve kocaman bir kitap çıkıyor ortaya. <gülüyor> İbni Kemani metinlerine baktığın zaman da benzer şeyi görüyorsun. Dolayısıyla Osmanlı zihniyeti bu şekilde inşa ediliyor. Öncesinde biz bu muhakeme tarzını görmüyoruz. Var ama bu, ya, elbette bu tarzların hepsinin örnekler bulabilirsin. Ama bunu bir devlet siyasetine, tedbire dönüştürmek hmm. önemli. Ve müfredatı da buna göre hazırlayacaksın şimdi. medesede E tabii, bunu dikkate alarak hazırlayacaksın. Hmm. Yani Osmanlı müfredatına baktığın zaman, e, bu müfredatıyla mendese olarak düşünme, o e, ilim kamuoyunun e, uğraşları bakımından da çünkü bilginin tamamlayacak ilkesi gereği... Her, ya, hukuk Fakültesi'nde tıp okutulmaz canım. Yani Mendes'nin kendine göre bir güzergahı var. O güzergah orada okutuluyor. Tekkenin, dergahın kendine göre güzergahı var. Ne bileyim ben e, Endorun'daki atölyelerin kendine göre bir güzergahı var, içeriği var. Bilgi birbirini tamamlıyor. Orada A bilgisini okutuyorsun, burada B bilgisini okutuyorsun. Hmm. Mendes'e de okutulmaz. Meşke edilmez ama tekke de yapılır. Değil mi? Hele Mevlevi Tekkesi ise haydi, haydi yapılır yapılır. Hmm. E, o ...şeyi bağlama baktığın zaman... E, ...bilginin de buna göre inşa edildiğini... ...İstanbul'da görüyorsun. Ve bu öyle bir güç oluşturacak ki... ...bütün mıknatıs gibi... ...çekecek herkesi buraya. Müzisyen de buraya gelecek. Keramcı da buraya gelecek. i̇bn İb Hacı Filozof da buraya gelecek. Ekberi, Girey'in de hepsi, hepsi buraya gelecek. Mıknatıs çekecek bunu. Alemin e, merkezi. Ta Tabii. Birden e, o e, takip eden dünya... E, Pasif olan büyük oranda aktif belirleyen bir dünyaya dönüşecek. Entelektüel açıdan. Eyvallah. Ha. Hocam burada da yine bir virgül koyalım. Kısa bir aradan tamam. sonra yine burada olacağız. Yeniden merhabalar. Soruların peşinde devam ediyoruz. Son bölümdeyiz artık. Osmanlı entelektüel hayatının Fatih devresini e, konuşuyoruz. E, girişte söylemiştim, e, müfredata gireceğiz ama hocam e, bunu söyleyelim e, yetmez ve sonraki programlarımıza kalırsa havada kalmasın. E, Fatih devresi Osmanlı ilmi hayatında matematik çalışmalarında zirve e, yerdir desek... Zirve değil, yok zirve daha sonra ortaya çıkacak ama e, matematiğin müfredata katıldığı dönemdir. O hmm. anlamda doğru. Onu biz üzerine konuşuruz. Tamam. Şimdi şöyle. Şimdi devleti kurdunuz. Medreseleri kurdunuz. Muhakithaneler ilk defa bu dönemde kuruluyor. Muhakithaneler. Hastaneler kuruluyor. Ee, yani pek çok kurumu kuruyorsunuz. Şimdi bu kurumun, her bir kurumun kendine göre bir içeriğe sahip olması lazım. Neye göre çalışacak bu kurum? Değil mi? Şimdi e, zihniyeti de oluşturduk. Medreseleri yeniden organize edeceksiniz. Osmanlılar tabii, Fatih. ...tarafından sıfırdan kurulmuyor ki. Arkada bir 150 yıllık gelenek var. medrese yine var. Tabii. medrese var. var. Şimdi ne yapacaksınız? Önce mevcudun seviyesini yükselteceksiniz. Ne vardı mesela? Dil bilimleri vardı. Ne demiştik? E, dilin e, Hikmetin, e, ilmin dili Arapça. Dolayısıyla Arapçayı çok iyi öğretmeniz lazım. E, bu dönemde dil bilimlerinin... E, ...seviyesi yükseltilecek. E, bunu zaten Molla Fenari kısmen yapmıştı. Fatih ile beraber... Belagat, Belaat artık dilin en üst düzeyi, yani edebiyat, edebi sanatlar, meani beyanbidi. Ama bu dönemde başka bir şey de yapılıyor, bu çok dil felsefesi konuluyor. Ders. Dil felsefesi. Dil felsefesi. Dil felsefesi modern bir şey. Ya elbette dair. bugün adın, şey ama dil, dil felsefesinden kastettiğimiz dilin menşei nedir, hmm. e, kelime ile nesne arasındaki ilişki nasıl kurulur? Dil felsefesi. Tabi tabi, zihni bir şey midir bu? Nasıl vaz edilir bu? ilmül ül vad dediğimiz bir şey e, ders konuluyor. Ve bu son dönemlere kadar okutuluyor ve üzerine tartışmalar yapılıyor. <gülüyor> <Bunu da gülüyor> Şimdi şunu söyleyelim. Ali Kuş e, Osmanlı bu dönemdeki müfredat hazırlayan üç isimden bahseder kaynaklar. Bunun çok kesin bir delili yok ama Mahmut Paşa. Mahmut Paşa biliyorsun vezir. Veli diye bilinir ama alimdir aynı zamanda Fatih gibi. İkincisi Molla Yüstev. Bu meşhur e, fakih ve Ali Kuşçu. Şimdi Ali Kuşçu büyük ihtimalle bu şeyi koyuyor e, İlmur Vaz. önemli eserler de bu dönemde İstanbul'da kalem alınmaya var. Ali Kuşçu'nun Urkudu Zevair'in girişinde ayrı bir risalesi var. Hoca Ali Semerkandi diye bir var yine bu dönemde. Molla lütsü daha sonra şey yapacak, üretecek. Hocam şeyim sorum şu. E, bu üç isim... Daha kabaca. müfredatı bitirmedik. Daha, e, ona ilişkin. Yani. ilişkin. E, o medresenin yeniden örgütlenmesini bu üç isim üzerinden e, kuracağız dedik ya. Biz kurmuyoruz. Klasik gelenek öyle söylüyor. Diyor ki bu üç kişi müfredatı hazırlar Tamam. Şeyi anlamak için soruyorum. Şimdi Molla Hüsrev e, bir tane disiplinle merkeze koyacaksak fıkıh profesörü mü dememiz lazım? Molla işte için şey mi? Hı -hı. Ya bu dönemdeki alimler için böyle diyemeyiz. Hepsi hakikaten Allame. alim değil de allame. Hmm. Ama ağırlık noktası mondayıştırıyor. Fıkıh. Ama usulü fıkıh. Usulü fıkıh. Yöntem. Mirkaat ee, yazıyor. Ali Kuşçu için matematik profesör mü de, diyebiliriz? Yok. Ali Kuşçu istisna adam. Öyle mi? Tabii. Ali Şeyi Kuş... anlamak için Ali, söylüyorum. Ali Kuş... Hangi, nereye teslim Ali Kuşçu hakiki anlamıyla allame. Hmm. Dil filozofu, e, kelam filozofu, kendine ait görüşte olan bir insan. Matematikçi, astronom, mekanikçi, optikçi adamda her şey var yani ne hocası Kadızade gibi ne de Semerkant okulundaki diğer bazı hocalar gibi tek bir alanda uzman değil diye pek çok alanda tefsiri var adamın Hiç Ya doğru. pek çok konuda adamın eseri var Küçüklü büyüklü sahibi. Çok, çok kürsü sahibi Evet yani e, e, Allâmet Tam kelimenin hakiki anlamıyla Allâmet Mahmut Paşa'nın e... Mahmut Paşa vezir sadrazam ama alim bir adam yani hmm şeyi anlamak için sordum bunu o örgütlemeyi medresenin müfredat modelini e, kimlere ağırlıklı olarak teslim etmiş ama e, allame isimler Şimdi zaten isimler. büyük bir kesimi kurulmuş eksik olan Ali Kuşçu'nun temsil ettiği taraf onu da kuruyor işte şey. hmm. e, o da yeni geldi zaten. Tabii, tabii. E, sonra mantık yeniden yapılandırılıyor Osmanlı şeyinden e, Kenan e, artık Seyyid Şerif Cüccani'nin ve taftazani metinleri tamamen yerleşiyor. Yine daha incelip daha derinleşiyor. Daha, ta, yani artık 3000 bin sayfada kelam kitabı okuyorsun yani. Hı. Derinleşmeyi öyle anla. Her şey var orada. Ee, ama burada önemli olan matematik bilimler. Bu zamana kadar matematik bilimler medrese müfredatında ağırlıklı olarak yok. Hatırla Mondevistev matematik bilimleri öğrenmek isteyen öğrencileri nereye göndermişti? Şener. Önce Konya'ya, e, sonra Semerkant'a. Ama Ali ile birlikte Osmanlı medreselerine matematik bilimler yerleşiyor. Ne yerleşiyor? Ee, bir kere hesap dediğimiz disiplin yerleşiyor. Hesap yani aritmetik cebir ve uygulamalı geometri yerleşiyor. İhtiyaca binaen bir şey bu. Tabii. Tabii hepsi. Sonra e, teorik geometri metinleri yerleşiyor. E, astronomi, teorik astronomi yerleşiyor. Bunlar e, büyük oranda Semerkant'taki mütalaa edilen metinler. Mesela geometride... ...Hocası Kadızade'nin Eşgal-i Şehri... ...metin oluyor. Yine... E, ...Hocasının... E, ...Şer-ül yani Teorik Asılmi konusunda... ...yazdığı metin... E, ...ders kitabı haline dönüştürülüyor. Hmm. Bu açıdan önemli, yani Medesed'in müfredatı... E, ...şey olarak... E, ...o diğer alanlarda seviyesi yükseltiriyor ama yeni bir unsur ekleniyor matematik bilimler. Hmm. Bu tarihlerden sonra biz şey görecek miyiz? E, dil bilimlerinde, Arapçada ya da işte e, teorik, e, matematiksel ilimlerde e, ilerletmek üzere bir yere giden, yok, bir merkeze giden yok. yok. Artık merkez bu anlamda da İstanbul. Tabii İstanbul'da. tabii. Artık, tabii yani artık gidecek yer kalmıyor ki zaten. Hmm. Hemen 1500'lerin başında Mısır'ı ve Arap dünyasını ele geçiriyorsun. Timur Devleti zaten dağılıyor. Semerkant medresesi mensuplarının %75'i İstanbul'a geliyor. %25'i Hindistan'a Babür Devleti'ne geçiyor. Böyle artık bir merkez kalmıyor İslam dünyasında. aslında. İstanbul. O da tabii daha sonra konuşacağımız o merkezsizleşme. İslam şey İslam dünyasında merkezler azalıyor. Büyük imparatorluklar kurulunca bu olumsuz bir şey bir tarafıyla. Hı. Tabii. Bunun üzerine konuşacağız. Ee, o ba ba başka bir bahis yani. Hı hı. Evet. Ama burada ayırt edici yer e, matematik e, bilimlerin ...medreseye girmesi. E, girmesi. Şimdi burada... E, ...belki ileride... ...başka bir programda şeyi konuşacağız. Bu Konuşalım. Medreselerin, müfredatın... E, ...konusu ne? Hangi e, amacı ne? Bundan üzerine bir fasıl yapmamız lazım. E, bu önemli bir şey. Şimdi onu, onu ona girmeyeyim ama... E, ...şöyle bir problem var burada benim problem olarak gördüğüm ve daha önce Megil Üniversitesi'nde verdiğim e, bir tebliğde yakaladığım bir şey var onu söyleyeyim. Ama şeyi konuşalım daha sonra. Medreselerdeki bilginin yöntemi nedir, konusu nedir, amaç nedir onun üzerine konuşuruz. Şimdi medreselerde ilginç bir hadisi oluyor bu dönemde. Şimdi kelam kitapları konuyor bildiğimiz iki kelam kitabı var. Tabi akayet metinleri var. Nesefi Akait'i, Taftazani Şehri. Şehri'le beraber kelama geçiş yapıyor. Ama Taftazani'nin çarılma kastı var. Sonra e, Seyyid Şerif'in mevakıfı var. Bu ne demek biliyor musun? şeyden başlıyorsun Düşünme nedir'den başlıyorsun. Metafizik, varlık falan kavramdan sonra tüm fizik dünya oradan çıkartıyor. E, Nazarı ilahiyat dediğimiz Tanrı'nın varlığı biliyoruz ve sonra semî ilahiyet devasa bir sistem bu. Ama ilginç olan şu bir de e, tecrid dediğimiz Tus'inin yazdığı İspanyinin e, şerk yazdı, sonra Ali Kuşçu'nun şer kalemi aldı. Bir metin daha konuyor nedenlerine. Bu çok ilginç. Bunu tartışılması lazım. Nedir o metin? E, burada tartışmayacağız onu çünkü çok teorik bir şey olur. Şu e, şimdi. Ontoloji yani farklı bir perspektif bu. Kelam kitabı gibi gözüküyor ama perspektif farklı orada bir tartışma. Medreselerdeki metinlerin bir özelliği var. Bizim bugünkü anladığımız anlamda çok pedagojik metinler değil bunlar. Çok tartışmalı metinler. Yani katmanlı metinler çoğu bunların. Tartışmaya yol açıyor. Yani biri X, Y'dir diyor, bir diyor ki yok X, Y değildir diyor ya böyle ders kitabı mı olur? Hmm. Ve bunu tartışıyor karşılıklı bir inanılmaz bir gergin metinler bunlar. Bu giriş düzeyinden itibaren böyle mi oluyor? Girişler Hadesine. hemen sonra. Çok gergin metinler ama. E, katmanlı metinler takibi de oldukça zor. Hoca eşliğinde onun için okunmaları gerekiyor metinlerin. Amin. Şimdi klasik kelamın bir ontoloji dediğimiz. Yani şu bardağın işte dediğim, atomlardan kuruldur diyor. E, başka bir tutum diyor ki yok, atomlardan kuruldu değil. X, Y'den kuruldur diyor mesela. Şimdi siz... E, buna bunun bilgisini de farklı anlatıyorsunuz. Hadi. Yani bunun yapısını da bilgisini de farklı anlatıyorsunuz. Midesede bunu okutuyorsunuz. Ama öbür taraftan tam tersi bir cevap veren rakip görüşü de okutuyorsunuz. İki eşit seviyede. Şuna benziyor bu. Marksizmi okutuyorsunuz, kapitalizmi okutuyorsunuz ama eşit seviyede okutuyorsunuz. Sadece eleştirmek anlamında değil. Bunu kurumda yap yani devletin kendi kurumunda, midesede Mesela bunun mantığını çözemedim yani. Bu sorunlu bir şey olduğu için diyorsunuz değil yani mi? Yani ne mantığa, ne? Ya çok ters bir şey bu. Yani şöyle, Soğuk Savaş döneminde Amerikan üniversitelerinde Karl Marx'ın eserlerinin okutulması, ders olarak ama. Hmm. Tüm öğrenciler okutuyorsun bunu, başlıyorsun liseden. E ne olacak bu, yani nasıl oluyor ki? O ayrı bir şey anlatıyor. Kapitalist sistem ayrı bir şey anlatıyor. Bu sertlikte mi peki? Bu sertlikte. E, düşünsene ya, şimdi Descartes okuyorsun, Locke okutuyor. Biri diyor ki bilgimiz kaynağı rasyodur. Öbürü diyor ki hayır empirizm de, deneydir diyor. Deneyimdir günlükte. Ne diyeceksin? Bir empirizm, bir rasyonalist. Aynı seviyede okutulur mu bunlar? Hmm. Fransa'da biliyoruz biz. E, Descartes'çılık yerleşiyor şeye, üniversitelere. Niftonculuğun gelmesi için e, kralın şey vermesi gerekiyor, ferman vermesi gerekiyor Fransa kralı. 1700, tabii 1740'da diyor ki o şu de kaçlığı niftonculuk okutun diyor. Bu peki Fatih'in fikirlere yani şimdi taftazhani ile Seyit Şerif arasındaki o tartışmayı, gene huzur tartışmaları. Onlar basit tartışmalar. Bakın Tavır alış itibariyle. Onlar başka bak. Kendisi Seyit Şerifçi ya, ya Yusuf, Yusuf bunlar kıl, kılın ucu. Hmm. Bunu bahsetmiyorum sana. Gerçeklik neyle inşa edilmiştir? Sen diyorsun ki gerçeklik saattir. Öbürü diyor ki, gerçeklik kalemdir. Bu kadar farklı birbirinden bunlar. <gülüyor> öbürü aynı paradigma içerisinde bu beyaz mıdır, siyah mıdır? Renk onlar, ton onlar. Onlar önemli değil ki. Sen rengin mi üzerine tartışıyorsun? Biri diyor ki, hayır evren kırmızıdır, öbürü diyor ki siyahattır mesela. Hmm. Bu ne kadar sürüyor? Son döneme kadar sürüyor. Medisedeki şeyimiz buydu bizim. Büyük oranda. Bu evet. pek kaosa Falsiz... mı yol açıyor? Sizin kanaatiniz ne hocam? Yoksa bir bereket Şimdi... mi? Orayı orayı ayrı bir konu da bunun mantığını şey yapmak lazım. Yani bu kadar gergin bir yapı kurulur mu? İşte o yine muhakemat projesiyle çok son derece alakalı bunlar. Son derece tartışmalı e, bir iki farklı felsefi tutumu e, medresede eşit seviyede e, hmm. temsil eden metinler okutuyorsun. Ve bu da medresede ciddi bir e, gerginliğe, gergin bir yapıya neden oluyor. Gölleşmenin önüne geçiyor. Burada. Mesela. Yani. Sürekli bir arayet. Zaten e, bu klasik metinleri okuduğun zaman son derece analitiktir bu metinler. Normatif değildir. Son derece analitiktir. Son derece tartışmalı, argümentatiftir. Ve e, kabulden çok itirazdır. Hmm. Bunun olumlu ve olumsuz taraflarını analiz etmek lazım. Yani klasik metinlerin pedagojik açıdan, eğitim tarihi açısından, eğitim felsefesi açısından... ...bilgi tarihinde analizini yapmak lazım. Bak tekrar ediyorum. Metinlerde kabullerden çok itirazlar var. Değildir. Yani evet. Bir sürü inanılmaz bir e, muhakeme metnin kendi içerisinde. Metnin kendi de gergin. Müfredat gergin. medrese gergin. Gergin küp yani. Ve bu gerginlik içerisinde öğrenci yetişiyor. Yani biz şimdi gidiyoruz, ne, ne yapıyoruz? İşte herhangi bir konuda şu şöyledir, bu böyledir, normatif bir eğitim alıyoruz. Üniversite dediğimiz yerlerde bile, büyük oranda bu böyle biraz hocanın şeyine bağlı kalıyor o. Hocanın yeteneğine bağlı kalıyor. Normatif değil de, karşılıklı fikirleri çarpıştıran, analitik bakan çok zor yani o. Ama burada metinlerin bizatihi kendisi böyle telif edilmiş. Bunun üzerine düşün ve bu Fatih döneminde medreselerin ana yapısına dönüştürülüyor. Bilerek mi istiyor? Tamam, eşkari tefsir geometri kitabında bile biri A diyor, öbürü B diyor yani. Orada bile bir geometriden bahsediyorum, Teorik geometrik kitabından. Eee Semerkand'de bir şey diyor, Kadızade eleştirerek onu görüşünü kuruyor. Şerhül Mülakas'a geliyorsun. asr kitabında da benzer şeyler var. E, bu felsefe ve kenan metinlerinde dehşet bir Uzaya çıkıyor yani orada çünkü her şey tartışmalı. Cevometry de bile yapılabiliyorsa. Evet. Burada her şey her tartışmalı. Biri diyor ki bu kırmızıdır bir diyor hayır diyor tam tersi bu siyahtır hadi bakayım tartışalım senin görüşlerin benim görüşlerim onun eleştirileri onun karşı eleştirileri bunu özellikle anlattım çünkü öyle çok normatif çok statik metinler değil eğitim hayatı çok tartışmalı ee, ve buna göre kitap okuma biçimleri ileride belirlenecek. E, ders işlemi biçimleri belirleyecek, hoca tipleri buna göre oluşacak. O sistem mümarese pratize edile edile belirli yöntemler ve yol şey yapılar ortaya çıkacak. Mesela 19. yüzyılda yazılan e, bir eğitim kitabında Osmanlı medreselerinde metin okuma, okutma tarzlarına göre hocaları tasvir ediyor. Okutma tarzları. Evet. Göre. Yani yanlış hatırlamıyorsam 9 tane hoca tipi var. Yüzüne okuyan. İşte metni normatif okutan metni şöyle okutan metni böyle okutan metni ona göre de hoca tipleri. Şimdi biz acaba bu açıdan Türkiye'ye baktığımız zaman mesela üniversitede kaç hoca tipi var? Ders işleme tarzı bilmiyorum hiç araştırma yapmadım. Yani 2005 mi 5 mi bilmiyorum ama bu da çok ilginç. Ama herhalde siz buranın çalışılması lazım diyorsunuz ki. Tabii. İyisini, kötüsünü, doğrusunu, yanlışını. Şimdi bak buna göre gerek. ilimler olacak. İlmul adabul mutala. Kitap konu mütalaa etme ilmi kurulacak. Nasıl kitap okunur? Bir hmm. konu nasıl araştırılır? İlmi adabul müzakere, ilmi adabul bahs, ilmi adabul münaazar, hepsinin edebi var yani. Buraya dair hocam bir ara soru. Bu e, kitap nasıl okunur? Evet. E, dersi diyelim. Evet. Bu dersi e, kendi ihtiyaçlarından hareketle. Böyle bir şey lazım bize artık. Bir yere bakarak mı kuruyorlar? Tabii şimdi şöyle bir şeyi fazla pratize ederseniz bir sözün ihtiyaçlarını hissetmeye başlarsınız. Ona göre koyuyorsunuz. Tabii mesela A konusunu alıyorsun. A konusunu katmanlı metinler var. O konuda bir filozofun fikri var. Sonra biri gelmiş başka bir şey eklemiş. Öbürü başka bir şey. Katmanlı yapı ortaya çıkmış. Siz şimdi bu katmanlı yapının en son halkasındasınız. Aşağısına nüfuz etmek istiyorsunuz. Dolayısıyla metin Metin nasıl okunur? Şehir nasıl okunur? E, şehrin şehri nasıl okunur? Haşiye nasıl okunur? Buna ilişkin bir yöntem geliştirmeniz lazım. Yani bir tür hermonitik okumaya gideceksin. Metnin sıbakı, siyakı, bunda yeni kitap yazıyor adamlar. Özellikle 18. yüzyıl bu konuda şeydir. En velüt doğurgan yüzyıldır. Bu durumda Fatih Öğren'in medreselerinde, yani bu durum, buraya ilişkin şöyle bir şey çıkartıyor zihnim hocam. Yani onlar da, o, da o, soruların peşindeymiş. O, o, tabii, tabii. Sadece Bunlar... yöntem konusunda bir <gülüyor> ısrarları var. Da soruların... İşte o çok önemli işte. Çünkü o sorunun diğer sorulardan ayrılıp rasyonalize olması yöntemledir. Ne hmm. demiştik? Hatırla. Bilgiyi rasyonize eden bilginin doğası değildir. Bilginin yöntemidir. Siz aynı mesela şu bardak hakkında rüyalarınızdan da bahsedebilirsiniz. Şiir de yazabilirsin. Ama bu bir bardağın rasyonel bilgisini ancak bir yönteme göre elde edebilirsin. Onun için ilim bir dustur üzere kıyılükaldir. Ne demek? Bilgi bir yöntem üzerine konuşmadır. Kim söylüyor bunu? Katip Çelebi. Mizan'ın Okul'da. Kıyılükal dedikodu değil. Şimdi bunu beni tarif etmek için <gülüyor> söylediğimi biliyorum. Ee, bir kitap yazdık <gülüyor> onun hakkında değil mi? Konuşma demek kıyılükal. Söyleşi yani. Karşılıklı söyleşi, mülakat. Sen bir şey söylüyorsun, ben bir şey söylüyorum ama düstur üzere söylüyorum. Dolayısıyla bu metinlerde de genel en önemli özellik o. Şimdi katmanlı metinlerde biri bir yöntem üzerine bir şey söylüyor, biri de yöntemle konuşuyor. İtirazlar, yani iddia ve iddianın eleştirisi, karşı iddia hep belli bir yöntem dahilinde yürüyor. Hmm. O yöntem yoksa hemen seni sistemin dışına atıyorlar. İlm-ül, bahs ve münazaranın özelliği bu zaten. Hmm. Dolayısıyla... Ha, bunun bir de ahlak tarafı var tabii. Karşı tarafı rahmetmek, karşı tarafı yenmek, karşı tarafı garibe çalmak için bu işler yapılmaz. Ama yani, yapılıyor. Yapılan tarafı var tabii hem de ne için. Özellikle büyük ulema e, bunu yapar. Gayet doğal o. Kendini göstermek. İnsan nefsi, o sahne meselesi çok önemli. O açıdan bu Osmanlı müfredatı konusunda bir kitap hazırlıyoruz. Osmanlı e, müfredatı felsefesi adını verebileceğimiz bir metin medrese. Evet, medresedeki müfredatın zihniyetinin analizi. onun bir felsefesini hazırlıyorsunuz. Evet, hazırlıyoruz. Değil değil evet. <gülüyor> ne zaman hocam şey olur? <gülüyor> allah Alem-i Ne bileyim ben, tezgah dolu pek çok şey hazırlayacağız. O açıdan buna dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Eyvallah. Hocam şimdi, şunu anlamış olduk zaten de, bu dönemi bitiremiyoruz bu programda. Yok bitirmiyorum. Devam Sonraki bölüme kalacak. Dolayısıyla kalan vaktimizde de çok bir şey kalmadı zannediyorum. Bu Fatih dönemi huzur tartışmaları. Tam ha, adını bir... bir konu. Evet, orada çünkü sayısız 60'a yakın. Ha, sayısız ben, değilmiş. Ben yok sayısız değil ama ben 60'a yakın tespit etmiştim. Farklı e, konu. tabii Tabi tabi Yani tevhid konusundan tut matematik konusuna, geometri konusundan, metafiziğe, fizikten bilmem neye bir, bir sürü soru var, tartışma. Hmm. Bazıları küçük, bazıları büyük. Bazıları bir hafta sürüyor. Bir hafta süren, iki hafta süren tartışmalar Günlerce var. süren tartışmalar. Fatih bunları iştirak ediyor, izliyor. Nasıl iştirak ediyor? Muhakim o ya. Hmm. Karşıda tabii tabii. Şeyde, vezir de katılıyor Mahmut Paşa. Burada Katılmaz tabii şey olur, gene modern e, şeyle, e, şartlarla düşündüğümüz zaman koskoca e, halife, e, kaiser... Halife değil e, tabii de yani, resmi olarak evet ama öyle diyorlar kendilerine hmm. tabii. E. Kullanıyor ama Fatih. Müslümanların... Yani, en, en ufak sultan da halife diyor kendine o çok şey değil ya. Yani. Terim değil. anlamıyla, lafız anlamını karıştırmamak lazım. Ha. Terim anlamıyla halife değil Fatih. Eyvallah. Yavuz da alacağız Yavuz zaten da onu. Ee, şeye şaşırıyorum hocam yine de bugün e, programda Fatih'e bakarken sadece Fatih'in edebiyat edebi çevresi. O başta başına bir iş, benim alanım değil ama tabii üff. Böyle ya bir edebiyatçılarla aradık, aradı, aradı. konuşmuş. Edebiyatçılarla Edebiyatçılar edebiyatçı aradı, gibi, gibi konuşuyor. Çok edebiyatçı. Konuşuyor. Dilcilerle dilcik gibi konuşuyor. Filozoflara, filo... tabii tabii öyle bir özelliği var. Yani. Enteresan. Ama bu çok şöyle şimdi, bu tabii kültürle alakalı bir şey. O kültür, organik bir yapı bir kere kurdun mu öyle gelişiyor. Şimdi ben sana hatırlarsan burada mı anlattım, sana özel mi anlattım? Ali Çelebi'nin, Hümayun yazdığı zamanki tavrını hatırla. E, Lütfü Paşa'ya veriyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Lütfü Paşa diyor ki ya sen koca bir alimsin. Yaza yaza bu kitabımı yazdın diyor. Bak şimdi o da bir adam yani. O da bir paşa yani. Kanuni'ye vermesi için bunu sunuyor. Kanuni ne yapıyor? Sabaha kadar uyumuyor. Hangi e, devlet başkanı sabaha kadar bir kitap için uyumaz ya? O kadar heyecanlanıyor ki kanuni ya bu. Hmm. O kadar heyecanlanıyor ki kitapta 500 sayfa mübarek sabaha kadar kitabı mütala ediyor. Dünyanın üçte birini yönetiyor adama. Heyecanla kalkıyor. Heyecanla. Derhal bu alimi getirin diyor. Getiriyorlar. Yani o kadar heyecanlı ki yani benim ülkemde böyle bir alim var, böyle bir kitap yazmış. Dile benden ne dilersen. Allah böyle çok mütevazi bir adam. Bursa'da bir menüzeye bir atayım da yeter. Bursa'ya aşık adam. Hmm. Balkanlı bir alim. Ve atanıyor. Şimdi bak bu bir kültürdür. Bu böyle film olsun diye gösteri olsun diye yapılacak bir iş değil. Böyle bir kültür kurarsan o kültürün bir ürünü olan sultanı da ne bileyim. Ama vezir de böyle bakıyor olaya bak işte. Yatürk Paşa da böyle bakıyor. Çünkü onun dertleri başka. Adam pratik işlerin peşinde. Yazdığı kitaplar var çünkü orada bir alim. kitapları hmm. var. Devletin sorunlarına ilişkin. Yani meseleyi bir bütün içerisinde gördüğün zaman anlamlı oluyor. Yoksa Fatih tek başına bu işleri yapamaz. karnı da yapamaz. O bir organik, holistik, bütüncül bir bağlam. O bağlamda şiir bir yerde, sanat bir yerde, müzik bir yerde, matematik bir yerde, astronomi bir yerde, devlet bir yerde. Onlar bir ortalamadır bu çünkü. O belli bir ortalama oluşturuyor. Ve ortalamanın içerisinde bulunan, ortalamanın neresindeyse bulunan insanda e, kendi imkanlarını gerçekleştirebilecek... ...bir süreci yaşıyor. Yani Böyle abi. bir şey. Sultan için de geçerli. Yani. Birkaç dakikamız kaldı hocam. Tehafüte gireriz belki. Şey açısından da enteresan buldu, buluyorum. Ee, Fatih'ten... istiyorsan e, ilmi tartışmalar üzerine... ...önümüzdeki hafta konuşalım. mi? Tabii tabii. Ama bu bağlamı önemli. Sen baş, başka bir şey sor da. Bu ha. bağlama önemli. Ş şundan dolayı... ...söylediniz bunu ama hangi programda hatırlamıyorum. Ee, tehafüt meselesi. Gazali Fatih'ten 400 yıl önce... 1111 ölü e, ...yazıyor. Tehatid. 300 yıl e kabaca. 300 yıl, evet, biraz daha fazla. Evet. Ee, İbn Rüştün ona verdiği cevap da yine kendisinden e, biraz. 1998 ölümü. E, önce ve bugünkü şartlar yok, o tartışmadan haberdar olacak. Bir kültürel yok iklim. ama o paradigma dediğimiz bir şey var. Paradigma devam ediyor canım. Paradigma'yı taşıyan ana metinleri en zeri biliyorlar. O, o, öyle o lan mı? Yani cebinde taşıyor. Ha, tabii. Bir taraflı da. Yani ona bakarsan hepsinden önce işaret yazılmış. Doğru. Değil hmm. mi? 1037'den önce yazılmış işaret. O, bilmez ama şimdi ortak bir kültür bu. Yani biz Nifton'un prinsipasını bilmiyor muyuz canım? Hmm. Ama tabii şey doğru söylüyorsun şu açıdan. Yazma kültürü e, ve kültür çok hareketli. Yeni kurulan bir yapı. E, tüm bunları bir araya getirip bunları gündeme taşımak öyle kolay bir iş değil. Orada işin o kültürün sürekliliği bakmından ilginç bir soru hatırlarsam bunu üzerine konuşmuştuk Bugün e, tabii artık yanında kitap taşımak diye bir şey söz konusu değil de. Cep telefondan okuyorsun. Cep telefonundan. okuyorsun. <gülüyor> e, bu, bu bilgi çok e, bunu yayınladı dediniz değil mi Mehmet Arıkan hocam? Fatih bir makanede bunu ya, başka şeyler de var. Mesela e, Fatih'in kütüphanesinin listesi. Yazma eserler neşlediyor ama. Ediyor onların şeyini. İkinci Beyazıt'ın e, kütüphanesinin listesini neşlettiler e, Amerika'da. Bir il bastı zannediyorum. Hmm. E, ama Fatih'in kendi koleksiyonu e, onun, ona ithaf edilmiş, onun için istinsa edilmiş, onun okuması mütalası için yazılmış eserlerin listesini Mehmet Arkan çıkartıyor. Mesela ilginç bir şey daha söyleyeyim sana. Konevi'nin müftahın gaybı var ya bu meşhur Ekberi evet. Gire'nin önemli metinlerinden biri. Şimdi bu Fatih için yapılan iki istinsahı var. Hani onu almadık istinsahı şeydir de. Bir Farsça çevirisi var. Fatih'in böyle de bir huyu var. Arapça kitabı Farsça'ya tercüme ettiriyor. Farsça'yı Arapça'yı tercüme ettiriyor. Oradan oku. Okuyor. Evet, Öntesan bir adam yani. Artık oynamaya başlamış. Yani, ya. evet. bir, mesela Türkçe'de var bir tane de bulamadık bu tercümeyi. E, iki Arapça şer, üç Arapça şer yazdırtıyor. Kitaba kendisi, Molla Fena'nın şehrinin dışında üç Arapça şer yazdırdı, bir de Farsça şer yazdırdı. Şimdi bak bir eser bu, bir eserle e, nasıl uğraştığını görüyorsun. Özel bir ilgi var ve bu esere hmm. diyor ki sen bir şer yaz bakayım, Yazıyor, okuyor onu. Başka bir anem diyor ki sen de bir şer yaz bakayım, nasıl oradaki olgu. Çünkü Miftahvü gayeb çok önemli bir e, ekperî metafizinin önemli bir metni ve orada bir e, Nasıl diyelim? İnsan metafiziği de var. Bir insan anlayışı var, bir alem tasavvuru var, bir tanrı tasavvuru var. Yekbari bir sistem. Sonra başka bir alem ediyor ya bir de sen yaz bakayım. Metni çoğaltmaya çalışıyor. Metni çoğaltıyor ve derinleştiriyor. Hmm. Farklı perspektifleri e, dikkate alıyor. Ve bununla uğraşıyor Fatih'in kendisi. Bir metinden bahsediyorum. Başka metinler de var. Şimdi o dönemde tabi ekbiri geleneğin çözüm gücü... İslam dünyasındaki farklı felsefi perspektiflerin çözemediği sorunları çözmesi, yeni teklifleri filan falan işin içinde ama e, sadece bu metin için bile uğraşına baktığın zaman Fatih'in e, meseleleri sadece yüzeysel değil derinlemesine de e, ele aldığını görüyorsun, takip ettiğini görüyorsun. Bu da hakikaten insanüstü bir iş çünkü bir taraftan da meydan savaşı yöneteceksin, Fet, Trabzon'u evet. fethedeceksin, orayı fethedeceksin. şurayı. Acaba Trabzon'u fethettiği için mi <gülüyor> böyle oldu o Bereket <gülüyor> <Evet>. oradan <gülüyor> O bereket oradan mı geliyor? <gülüyor> Hocam vaktimiz bitti. Öyle mi? Ee, Öngördüğümüz gibi, yerimiz dardı, konumuzu bitiremedik ama önümüzdeki Bak, hafta. Sen ne kadar, ne zaman bu kadar çok soru hazırlarsan biz program bitiremiyoruz. Evet. Ama bereketli oluyor. Bereketli ee... oluyor. Önümüzdeki hafta bence bu dönemin uleması, ele aldıkları sorunlar üzerinden konuşalım ve devamını getirelim bence. Tamamdır. Çünkü bir de İtalya konuşmamız lazım. İslam medeniyetinin bir devamı, devamı olarak. olarak. Tam bu dönemde İtalya'da ne oluyor? Yani erken ticari kapitalizm, imtiyazlı bilgiyi, hümanizmanın ortaya çıkması, hmm. e, ondan sonra reform hareketleri, coğrafi keşifler, İtalya, Bolonya, Cebir Okulu. <gülüyor> hmm. Bunları konuşmamız gerekiyor. O zaman hocam Fatih'i bağladıktan sonra bu tarihi akışa devam etmeyip İtalya, çünkü heyecan verici bir şey var. Ama orayı. bu ilişkili burayla da olacağım. O tamam. Söylüyorum. Evet. O zaman bitti hocam. Peki teşekkür ederiz, iyi akşamlar. Hayırlı yani. akşamlar, önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.